Yani merhabalar, hayırlı akşamlar. Soruların peşindeye hoş geldiniz. TVNet ekranlarındasınız. Ee, yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Ben Deniz Yusuf Kent, çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Bu akşamda yine e, cevapların değil, soruların daha önemli olduğuna vurgu yapmak üzere e, Türk düşüncesinin geçmiş ile imtihanı, geçmiş meselesini e, konuşacağız, ele alacağız Allah izin verirse. Ee, hocam hoş geldiniz diyeyim bu sure. İyi, su iyi. inşallah diliyorum ben de. Evet. Ee, i̇yisiniz inşallah hocam. Şükür Allah bu günlerimizi anlatmasın. Eyvallah. Hocam biraz hızlıca hemen konuya girelim istiyorum. Ama öncesinde e, masamızda bir kitap var. Müsaade ederseniz bunu bir e, göstereyim. E, Salih Zeki. E, bilim ile bilim tarihi arasında Salih Zeki. Elif Baga e, hanımefendinin derlediği bir Salih Zeki Onun üzerine. Onun editörlüğünde. Onun editörlüğünde. Bir metin geçen ay Ketebe yayınları arasından okurla buluştu. Evet. Sizin bir takriziniz var. O takrizde bir cümle okuyacağım. Evet. Sonra Salih Zeki çünkü şöyle tanımadığımız bir isim doğrusu hocam. Sizin için söylemiyorum. Yani uzmanların bildiği evet. daha çok. Konu. Fakat e, tanımamakla e, aslında mahcubiyet duymamız gereken tüm Türkiye adına söylüyorum bir isim evet. bir tarafıyla. E, diyorsunuz ki takrizde Salih Zeki Teknik anlamda matematik, astronomi, fizik gibi bilim alanlarıyla mantık ve bilim felsefesi konularındaki öncü katkıları yanında... ...Türkiye'de yine çağdaş anlamda dizgeli bilim tarihi çalışmalarını başlatan ilk kişidir. Evet. Şimdi kitabı tekrar göstermiş olayım hocam. Bir de projesi var bu evet, işin uzun sürece. Doğru. Sizin ağzınızdan dinlesek. Yani bu tabi uzun bir konu. Ayrıntıya girmeyeyim ama kitap etrafında... İstanbul Medyeni Üniversitesi öğretim üyesi Elif Hocanın e, öncülüğünde bir grup yüksek lisans doktora ve yine e, bölümdeki diğer öğretim üyeleri'nin katkılarıyla hazırlanmış bir çalışma. Özellikle genç e, bilim tarihi arkadaşımız doktora öğrencimiz e, Alper Atasoy'un e, şimdiye kadar bilinmeyen 200'e yakın makalesini e, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış dergilerde ha. bulmasından sonra. E, Hızlanan bir çalışma oldu ve bunu daha sonra Ketebe'ye bir proje olarak sunduk. Salizeki'nin hem bilimlerle alakalı hem de felsefe ile mantıkla ve bilim tarihi alakalı metinleri, önemli metinlerini hala güncelliğini bir nebze koruyan metinlerini kazandırmak için bir proje hazırladık ve bunu Ketebe mali tarafını üstlendi, yayınını üstlendi, devam ediyor. Şimdi burada tabii Salizeki, hani ben her zaman şunu söylüyorum. Bazı insanlar bir millete mensup olmakla şeref yap olurlar. ama yaptıkları çalışmalar da bir millete şeref verirler. Bu sadece ki bunlardan biridir. Ee, bizim e, çağdaş bilim, felsefe efendim, mantık, bilim tarihi gibi konulardaki e, hemen hemen bu alanlardaki öncü çalışmaları başlıyor. Ne zaman yaşamış hocam? Yani 1920'lerde yani. ölüyor. E, 21. Evet. 100. ölüm yıldönümü zaten 2021'de. 100. ölüm yıldönümüydü. Osmanlı'nın son cumhuriyetin tabi tabi. Ilk... işte Darülfunun yöneticisi, işte orada okutacak liselerde, orta okullarda 1950'ye kadar hem Osmanlı'da hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde temel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okunan tüm metinleri fizikte, matematikte, astronomide yazan isim, i̇sim. sadece ki tabi. Ee, belki edebiyatçı olduğu için adı varın ilk eşi. Hmm. O açıdan da düşünülebilir. <gülüyor> yani edebiyatçılar o açıdan... Şey, hmm. tutabilirler. Yani bizim... E, önemsememiz gereken, ismini yaşatmamız gereken... kendimize örnek almamız gereken... gençlere kahraman olarak takdim etmemiz gereken... ve e, ciddiyetini, asaletini... E, bilim aşkını e, takip etmemiz gereken bir isim. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Eyvallah hocam. Bu tabi... E... Başta söylediğim hani bilmiyor olmak dolayısıyla duymam, mahcubiyet duymamız gereken isimlerden biri dedim ama zannediyorum şimdi izleyicilerimiz arasında da, Türkiye ortalamasında da. Yani böylesine önemli biri ki bu saydığınız disiplinler dair bizde sanki üretim yokmuş gibi de bir hakim algı var. Bilmiyor oluşumuz da bir yanıyla... Yani bunun çok çeşitli nedenler var. Onlara girmeyelim. Yani yine o, o çatışma alanlarına dahil evet. olmak e, demektir o. E, çünkü hangi cümleyi kurarsak... E, bir... Sağlayacağız. Hayır yani yanlış anlaşılacak. Onlara girmeyelim bence. Hı hı. E, o uzun bir konu. Yani televizyonda halledilecek bir konu değil onu demek istiyorum. Çıkıştan Ama e, biz e, kendi açımızdan diyelim ki Türkiye'de mantık tarihi çalışan insanlar modern mantık tarihi çalışmalarının önemli ismi olarak Sali ile başlarlar. Onlar bilir bunu. <gülüyor> Türkiye'de bilim felsefesi, ahlak felsefesi gibi konularda çalışma yapan insanlar Sali ile başlar. Onu bilirler. Bilim tarihinin zaten kurucu ismi. Ondan sonra Aydın Sayılı Hoca rahmetli hmm. O geleneği devam ahmetliler. Ee, Türkiye'de aslında hakkını yemeyelim. Yani uzun bir süre öğrencileri Sari Zeki'yi e, gündemde tutuyorlar. Hmm. Ama o 1960'lardan sonra bunlar kayboluyor ortadan. Malum o 1960'ın bizim için de anlamı geldiğini bir programda konuşmuştuk. Yani hakkını yemeyelim. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Sari Zeki'nin önemini, değerini takdir ediyor insanlar. Öğrencileri üzerinden hatta devlet üzerinden. Diyelim ki e, Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde bile Sarızeki önemseniyor. 60'tan sonra ama. 60'tan sonra tamamen ortadan kalkıyor. Ta ki daha sonra özellikle Ankara'da Remzi Demir Hoca, oradaki işte e, nedir e, Hüseyin Gazi Top Demir, e, Melek Dosay Hoca, Yavuz Unat Hoca, onlar e, Sarızeki'nin e, bilim tarihi kitabını tekrar Türkçeye kazandırıyorlar sadeleştirerek. Böyle sonra İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü bir Sarızeki konferansı düzenliyor. Böyle yavaş yavaş başlıyor. Akabinde işte Medeniyet Üniversitesi, sonra Dil Tarih Coğrafi Fakültesi'nde geçen sene 100. Ölüm yıldönümü Münasebeti toplantılar oldu. Ve bu da iyi bir şey vesile oldu. Sarızeki'nin tüm eserlerinin e, Türkçe'ye kazandırılması ve akademik camianda ve de genel kültür camiasında çalışılması. E, ...gündeme getirilmesine vesile oldu, hayırlı olur inşallah. Eyvallah hocam, sizin de elinize sağlık diyeyim ben de kenarda. Elif hocanın ve orada evet. katkıda bulunan genç arkadaşların eline sağlık. E, gençler çalıştılar, ben de e, abiler olarak, büyükler olarak e, elimden gelen desteği verdim. Hem takdir yazdım, hem de benim de orada bir bir değerlendirmem makalemiz. var. E, şeyde sempozumda sunduğum, e, gayet güzel bir çalışma oldu, gençlerin emine sağlık. Eyvallah. Şimdi konumuza geçmeden önce. E, ...izleyicilerimiz bilmiyorlar... ...onlara söylemiş olayım. E, kitabı hocam getirdi. E, sağ olsun. Ben de... ...hocamın takrizinden bir bölümü... E, ...girişte okumak için çizdim. E, hocam da kızdı bana. E, siz e, kitap... ...çizmez misiniz? Çizelim al... ben çizerim ama. Ha, başkasına... <gülüyor> Eyvallah. O zaman onu anlamış evet. olduk hocam. Ben size bir tane çizilmemiş... ...sanişe ki takdim edeyim Eyvallah. inşallah. Eyvallah. Eyvallah. E, şimdi hocam... E, Nereden başlayalım? Geçen hafta o... Fazla Ahmet Paşa'nın gene... Geçen hafta değil, o birkaç hafta önceydi. Ama ruhu diğer programlarda da devam etti. Evet, evet, evet, doğru. Bu üç başla ayırdığınız meseleden mi girelim? Yoksa ilan ettiğimiz üzere geçmiş... Yani şöyle, geçen hafta hatırlarsan... Bilimi, bilimsel bilgiyi nasıl anlayacağız diye konuştuk. Bunu evet. şunun için konuştuk. Yakın dönemde... Hem... Osmanlı'nın son döneminde hem de Cumhuriyet döneminde bu bilimsel mirasımızla, felsefi mirasımızla ya da en genel anlamıyla düşünsel mirasımızla ilişkimiz nasıl oldu ve bugün o orada başlayan süreçten evrilerek nasıl devam ediyor? Bugün geçmişimizle ilişkimiz nasıl? Hı. Türkiye'deki çeşitli perspektifler açısından bunun üzerine konuşalım demiştik. Ona girmeden önce bir ayrımı iyi yapmak lazım. Çünkü bunlar masa başında çok rahat konuşuluyor da realiteye, gerçekliğe gittiğimizde e, mesele o kadar basit değil. Yani şöyle diyelim ki ateşli silahlar çıktı e, mesela Osmanlı'da diyelim işte akıllı adamlar, entelektüel insanlar bunun önemini anladılar ya da devlet adamları aldılar. Ya e al. 100 bin kişilik ordu var. O ateşli silahları onlar nasıl benimseçeceksin? Dolayısıyla bizim ya da Benimsetme sorunu sadece? hayır Tabii ki şöyle sadece benimsetme sorunu değil. Ee, diyelim ki yeni bir mimari teknik geliyor. Ve o mimari tekniğin hemen kamusallaşması, toplumsallaşması kolay bir iş mi? Değil mi? Onun için üç şeyi ayırmak lazım. Bu tür işleri tartışırken diye düşünüyorum. Bir modelleme. Bir, e, insan olarak bizim yetimiz ve bu yetinin etkinliği. İkincisi bunun ifadesi. Üçüncüsü bunun cisimleşmesi. Örnek vereyim. Mesela biz inanan insanlarız diyelim. İnanma yetimiz var. Yani insanın bir inanma yetisi var. Bir inanma etkinliği var değil mi? Evet. Bu inanma etkinliğinin bir ifadesi var. Nazari olarak kitap yazarsın, bunu ifadelendirirsin, bunu temellendirirsin. Bir de buna cisimleşmesi var. Camiler yaparsın, kurumlar kurarsın. Bu kamusallaşır değil mi? Ee, biz buna nedir? Bilginin kamusallaşması diyoruz. Bilginin oryantasyonu diyoruz. Ee, o bilgi belli bir anlam, değer üretir. Hatta iktisadi değere dönüşür. Onlar, insanlar geçimlerini sağlarlar. İşte e, hat sanatı çıkar ortaya değil mi? Kur'an okuyucular ortaya çıkar, hafızlar ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Siz şimdi bunu kolayca değiştirdiğinizi masa üzerinde varsayabilirsiniz de bu öyle olmaz. Bilimsel bilgi için ya da felsefi bilgi için de bu böyledir. Şimdi yani o e, insanın bilme yetisi diyelim başka bir şeydir. Bu bilme yetisinin kitaplardaki ifadesi. Astronomi kitabı yazarsınız. Matematik kitabı yazarsınız. Bir de bunu cisimleştireceğiz. Rasathane kurarsınız. Muvakithaneler kurarsınız. Hastaneler kurarsınız. Onun sonuçlarını alıp bir yere koyarsınız. E, tabii bu kurumsallaşma ve kamusallaşma neticesinde ortaya belirli değerler çıkar. Ahlaki değerler üretir bu. Efendim iktisadi değerler üretir. Siz bunları sabahtan akşama kaldıramazsınız. Öyle kolay değil. Ve buna karşı duran insanları da kolayca süçlayamazsınız. Yani diyelim ki İngiltere'de e, fabrikalar, bilgisayarla donatılmaya çalışıldığında işçiler bilgisayarları kırıyor. Şimdi bunu nasıl anlatıyor insanlar? Ha, i̇şte gericiler e, ilerlemeyi anlamadılar. Öyle değil. Orada yüz bin işçi aç kalıyorsa seni ilerlemen onların için bir anlam ifade etmez. Yani insanın başına gelinceye kadar bunlar, bu işler anlamıyor. İngiltere'de bu mesele Oldu. gericiler şeklinde tabii, mi peki? Tabii tabii. Yine aynı şey. Ha, Dünyanın hemen hemen her, her yerinde, yerinde baş al. böyledir. Ha. Yani ortaya çıkan bir yeniliği kabul etmek teorik olarak mümkün. Siz bunun önemini anlayabilirsiniz. Ya da o ülkede bunun önemini anlayan akıllı insanlar şüphesiz var canım. Ama bunların e, mevcut kamusallaşmış, oryantasyona uğramış e, kurumlarla, bilgilerle çatışmadan e, hemen yerine ikame edilmesini düşünmek saf dilliktir. Onu kastediyorum. Eyvallah. Ben buna çok dikkat etmek lazım. O çatışmayı ortadan kaldıracak kurumları e, ya da Kolay değil mekanizması o. var mı? Hayır mümkün değil o. Şey açısından söylüyorum. Gene geçen hafta konuştuk zannediyorum. O balona biniyor ya. Tabii e, işte bunlar yani Din bu, mesela onu meşrulaştıracak ama bir Ama buradaki usul. din yalıtılmış anlamıyla bir din değil. Ya, dinin de kurumları var. Şu, şu anda 80 bin, 90 bin cami var ya. Bu camilerin imamlarını düşün. Büyük camilerde 3 mezun var. Müezzinleri düşün. Kolay mı bunu değiştirmek? Benimsetmek. E şimdi üniversite entelektüel camia... Sen yurt dışından getir bakayım bir bin tane profesör Türkiye'de kadroları ver bakayım ne yapıyor üniversite hocaları. Bu aynı zamanda bir maaş meselesidir, bir geçim meselesidir. Yani bir bütün olarak bakmak lazım meseleye. Falanca yenilik geldi, ha, kabul etmediler. Etmezler tabii bir bak bakalım. Doğrudan o yeniliğin ya da o fikrin, o kavramın, o önermenin kendisine mi karşı insanlar? Yoksa onu kabul ettiklerinde neleri kaybedeceklerini mi düşünüyorlar? Şimdi mesela ne diyorsun? Kahveyi haram yasaklamış Osmanlı. Niye yasaklamış? ...kahveni hani dedik ya... ...haysiyeti ve ciyeti içerisinde meseleleri tartışmak lazım. Elim hep bardağa gidiyor. Bazı öğrenci arkadaşlar... ...hocam en önemli şey bardakmış herhalde. Devamlı bardakmış. <gülüyor> Bunu anlatmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu bardak şöyle kenarda dursun. Elim oraya gidiyor. Şimdi kahve yasaklanmış. Niye? Kahvenin kendi haysiyetinden dolayı mı? Hayır. Çünkü o dönemde kahve kötü yerlerde tüketilen bir şey. Ee, bir içecek. Çünkü yeni çıkmış. İnsanların kötü yerlere gitmesini engellemek için de böyle bir şey yapılıyor. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Evet. Yani biz herhangi bir konuyu, herhangi bir kavramı, herhangi bir önermeyi kendi açısından o haysiyeti cihetini incelemekle onun cihetlerini, onun toplumsallaşmasını, kamusallaşmasını, iktisadi bir değere dönüşmesini, ahlaki bir değere politik bir değere dönüşmesini dikkate almak zorundayız. Hadi bayrağı değiştir bakayım. Avrupa Birliği de bir ara mısın? Türk bayrağındaki hilal bizi rahatsız ediyor. Evet. Tarihsel hatırlatmalar yapıyor deyince kıyamet kopardık. Niye? Hadi değiştir. Yani neticede orada bir sembol o. Senin onun sendeki, senin nezdindeki değeri ne bunun? Bir değer üretiyor. Şimdi bu kolay mesele değil onu demek istiyorum. Hani şimdi Osmanlılar'la şeyin, Memlüklerin çaldıran savaşı vardır ya. Çok entesan bir savaştı malum. Şimdi orada... Ateşli silah teknolojisi kullanıyor Osmanlılar. E Memlükler ateşli silah teknolojisi Osmanlı kurulmadan önce tanışmış. Çünkü Selçuklu Memlükler kurulması 1250. Osmanlılar 1302. Arada 52 yıl var az değil. Ama Memlükler ateşli silahları benimseme konusunda sıkıntı yaşamışlar. Niye? Yani onların kafasının basmadığından dolayı mı? Bunu dini argümanlarla, kahramanlık edebiyatıyla şey yaparsınız nedir onun adı savunursunuz ayrı bir konu ama işin hiç çekirdiği şu Memlük ordusu 100 bin kişilik bir ordu güçlü bir ordu silah teknolojisini o dönemde ok yay ve benzeri kullanıyor e, sabahtan akşama oraya geçemez ki endüstri dolayısıyla pek çok şey sadece hmm. yani anlatıldığı gibi dini şey, İslam tarihinde İslam tarihinde en iyi yay yapma ve ok üretme teknolojisi kitaplarını Memlükler yazdı Anlatabiliyor muyum? Demek ki orada inanılmaz bir sanayi var. Kırçak bu adamlar. var. Ee, i̇şte Çerkez denen, Kafkas coğrafyasından geliyorlar. Moğol ordusunu, yenilmeyen Moğol ordusunu yenen tek ordu. Şimdi oradaki ok sanayisini, efendim yay sanayisini, yani diğer o dönemdeki orduların kullandığı silah teknolojisini üreten binlerce insan var. Onları e, tırnak için alıp bu işi yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu, şunu demek istiyorum. İster, Onu anlamadan da bunun okumasını, eleştirmesini ya yapamaz. Çok ezbere kolay yapıyorsun. Bu popüler şeyde yapılır da yukarıda yapılmaması lazım. Hmm. Yani şunu demek ister dini olsun, ister siyasi, ister iktisadi, ister ilmi, bilimsel fark etmez. Herhangi bir yapının değişmesi yalın kat kendisiyle alakalı bir şey değil. Onun hmm. içinde ortaya çıktığı bütünü dikkate alarak onun e, politik karşılıkları neler? Onun ekonomik karşılıkları neler? Onun toplumsal karşılıkları neler? Onun ahlaki, dini ya da moral değerlerdeki karşılıkları neler? Ya Şimdi bunu anlamıyoruz biz. Bu sorular sormadan insan... mesele anlaşılamaz. Tabii yani şöyle bakın moral değerler insanın elbisesi gibidir. Sen şimdi çılçıplak dışarı çıkabilir misin? Birisi gelip dese ki sana elbiselerini çıkar ben sana yeni elbise getireceğim. Ama şöyle birkaç saat çılçıplak yürü. Yapabilir misin bunu? insanın değerleri de böyledir. Değerlerini bir de nasıl çıkartacak için çorap diye ki bu giy çıkar yenisini giy. İnsanın moral bir kimliği var. O kimlikten arındırılmak ona acı geliyor. Yani sanki derisi soyuluyormuş gibi hisseder. Ha o değerler önemseyen insanlar bunu farkında bile olmazsınız. O açıdan okumalarımızı yaparken e, herhangi bir konuda ama sadece e, bilimsel, teknolojik, politik değil, dini konular, ahlaki konular Yaparken o bütün içerisinde onun kılcal damarlara sinmiş durumunu dikkate almamız lazım. Kendi haysiyeti bakımından üzerine konuşmamız farklıdır. O haysiyetin cihetlerini uzandığı, e, dallanıp budaklandığı yerleri de göz önünde bulundurmak lazım. Hocam... Yani kurum kurumları, onun oryantasyonu, onun anlam değere dönüşmesi, onun iktisadi değere dönüşmesi, onun kimliğe dönüşmesi hatta insanın kimliği bu ya. O açıdan bunların insanların tepkilerini, eleştirilerini o bütünü dikkate alarak gözlemlemek lazım. Yani Einstein'a şarlatan diyen bir profesör dini bir değerden dolayı demiyor. Adamın kendine göre bir bilim anlayışı var, bir felsefe anlayışı var. Einstein iddiaları ona karşı ya da Einstein'ın kendi teorisini ilan etmeden önce sonuçlarından korkup Birkaç tane varsayımı eklemesi ve sonra bundan pişmanlık duyduğunu söylemesi... ...Einstein'in e, diniyle alakalı değil. Adamın felsefe felsefi kaygıları var. Yani bazen sizin koyduğunuz ilkeler sizin aleyhinize, sizin inançlarınıza, sizin e, kabullerinize de aykırı olabilir. Siz, bir bilim adamı olarak korkarsınız, onları yüzleşmesiniz. Yani e, oktit dişi geometriler ilk icat ettiklerini de e, Riemann ve ondan önce... E, Gauss'a gönderiyorlar biliyorsun. Gauss döneminin en büyük e, bilim matematikçisi ne diyor? Ben bunu 15 yıl önce buldum ama insanlar bana deli der diye ilan etmedim. Dini bir baskı mı var orada? Yok. Kant'tan beri gelen bir e, matematik anlayışı var. Bu matematik anlayışı son derece metafizik bir zemine dayanıyor. Sizin kabulünüz onu e, ortadan kaldırdığı için Gauss bile korkuyor. Bak kilise falan yok. Dini bir baskı yok. Ya da politik bir baskı da yok. Şimdi kısaca pek çok bilim, örnek... bilimi engel oluyor burada. Ya bilim bilimi engel olur, siyaset bilimi engel olur, din bilimi engel olur. Yani bunlar birbirinden kopuk kurumlar değil toplumda. Hepsi iç içe. İşleri yani başkanı Türkiye'de diğer tüm devlet kurumlarından bağımsız bir kurum canım. Politikayla alakası var, askeri alakası var, toplumla alakası var. Bir sürü şeyle alakası var. Oradaki herhangi bir değişiklik kolay olmaz. Ya biz e, üniversitede bir madde koymak, bir öğrencilerle alakalı bir iş yapmak için bir sürü ana bilim dalı kararı, bölüm kurulu kararı, fakülte kararı, üniversite sanata kararı, ondan sonra YÖK'e gidiyor oradan bilmem ne kararı, oradan gidiyor bilmem. Bir sürü karar alıyorsunuz. Hukuk budur zaten. Yani yerleşik toplumlarda değişiklikler öyle çok hızlı olmuyor. Dolayısıyla bunları yargılarken insanların eleştirilerini, karşı duruşlarını sadece ve sadece o işin kendi doğasına tepki olarak değil, o işin o kurumsallaşma ve oryantasyonun neticesindeki diğer yan cihetlerine dikkat alarak göz önünde bulunuyor. Eyvallah. Hocam şimdi bu bölüm mesela bu söylediğiniz şeyler atıyorum söz gelimi çerçeve Türkiye'deki toplumsal konuşma ve tartışmaya da bir ahlak ve usul getirebilecek ya Tamam ama bunu aşağı doğru belirleyemesin. aşağıda her zaman söylediğimiz gibi ya bilginin iki boyutlu hale inmesi ya da bunun çeşitli yok yok, iptal şöyle... alanları için kullanılmasından kaynaklı. İlkesel kullanması olarak kullanılması ayrı bir şey hocam. Ben yukarıda, örnek yukarıda akademik olarak da bunları bizim çok ciddi bir şekilde analiz etmemiz lazım. Çok yalın kat. Şimdi ke, özellikle kendi tarihimizde olan ilişkimizde o kadar insafsız ve o kadar e, kaba ifadeleri kullanıyoruz ki. Şimdi dedik ya geçen konuşmalarda da. Adam Descartes üzerine Kant üzerine de Fransız kültürü, Alman kültürü, İngiliz kültürü ile ilgili herhangi bir cümleyi kurarken onun nedenleri, tarihsel, ekonomik bakıyor ama kendi kültüne geldiğinde din adamları karşıydı. Paşa'nın kafası çalışmıyordu. bizim halkımız zaten gene zekalı. Bu tür cümleler kuruyor adam. Ve bunu yapan koca koca adamlar. Şimdi bir paylaşım yapmış bir tanesi. Viyana'yı koymuş bugünkü Viyana'yı ve bugünkü e, İstanbul'u koymuş. Özellikle Mecidiye Köyü tarafını. Mimari açıdan değil mi? Ya, tabii. Ne diyor? Efendim... E, Türkler Viyana'yı fethedemediler. Bak nasıl? Osmanlılar diyor. İstanbul'u fethettiler. Bak nasıl? Bunu söyleyen aslında Osmanlılar derken örtüyor. Türkler diyor. Çünkü o binalar Osmanlı dönemde yapılmadı. Ve bunu bir de bir yazar da... işte medeniyet seviyesi. Ya bunu söyleyene Viyana'ya git o zaman demek lazım. Bak şunu eleştirmek başka bir şey. Ya biz İstanbul'u mahvettik. Böyle mimari olmaz. Demek başka bir şey. Meseleyi fete yarası var yani. Ben bunlara İzmir artıkları diyorum. Dökemedik bazılarını, kaldılar. Kılıç artıkları. Yani öyle, kılıç artıkları yani. Bir şey çıkıyor ortaya, Manazgirt'te bilmem ne oldu ya. Ne kuyruk acın var senin? Bir insan, bir entelektüel milletini böyle mi eleştirir? Böyle mi fikir beyan eder? Hmm. İstanbul'daki mimariyi biz de eleştiriyoruz. Bir sürü metin yazdık, ettik. Konuşmalarımızı da söylüyoruz. Bu başka bir şey. Meseleyi tutup İstanbul'un fethine yaran varsa gidersin canım. Viyana'ya git. Seni İstanbul'da tutan mı var? Vazikesi İstanbul'daysa ama yani. bu böyle tartışılır mı canım? Ben zaten art niyetleri söylemedim hocam. Bardak örneğini ben vereyim. Ee, şöyle ilkesel bir model olarak ortaya konulduğu zaman çok zihin açıcı ve Türkiye'deki o, konuşurken yaptığımız tartışmayı ortadan kaldıracak bir bağlamı var. Bardağı ortaya koyduk. Söylediğiniz öyle anlıyorum gene sizden. Bu bardağın şekliyle ilgili bir eleştiri üreteceksek bunun neden böyle yapıldığına, nasıl böyle yapıldığına, ne zaman yapıldığına ya, dair daha, daha tek başına ele alamayacağız. Evet, yani. tahliyle masaya koyalım. Ondan sonra o bilgiyi aldıktan sonra eleştireceksek eleştirelim şekline dair. Tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii. Bu ilkesel yaklaşım. Yani şöyle bir şey değil. Ee, bu da yanlış bir şey. Tarihimizi böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi görmek doğru değil. Şimdi o insanlar vazifelerini yaptılar, kendi gömülü oldukları anlam değer içerisinde davrandılar. Yanlış da yaptılar. Biz buradan için rahat onları görüyoruz. Onları suçlamak yani anlamak lazım. Tamam mı? Yani Çünkü tarih netice itibariyle değiştirilecek bir şey değil. Ama biz tarihe bakıp geleceğimizi organize edebiliriz. Oradaki yanlışları dikkate alarak. Bilakis en kolay değiştirilecek şeydir diyorlar ya hocam. Tarih, tarih mi? Tabii o her gelecek idrakine göre tarihi oynamak kolay ama bu insafsız bir şey oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? O açıdan e, diyelim ki konuşacağımız konuları ele alırken de yani şöyle düşün. ...şifahaneler var. Sizin kullandığınız tip tıp kitapları var. Ameliyat teknikleri var. Şu var, bu var. Ee, bir de tabii... ...çeşitli meslek grupları ve bunların yaşları var. Bilgi öyle. Herkesin çabuk değiştireceği bir şey değil. 60 yaşındaki bir insanın... ...bilgi hazinesi, bilgi bilgimi çabuk değişmez. Ee, i̇nsanların psikolojisine dikkat alacaksın. Yani bilim tarihi, sosyolojisi, bilim tarihi, psikolojisi... ...bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bilginin sosyolojisi var yani. Ee, bilgi neticede... ...büyük ölçekte toplumsal bir yapı. O bilginin... ...mesela matematiğin kendinde bir... ...önemi var. Kendine ait bir alanı var ama... ...o birçok cüzi bir şeydir. O matematiğin meydana çıktığı... ...o bütün kültürel yapıyı... ...bir bütün olarak göz önünde bulunduğumdan lazım. Sabah da akşama değişmiyor bunlar. Kolay değil yani. Bir hele hele... E, ...alışkanlıkları... ...kökleşmiş kadim medeniyetler... ...zihni dolu insanlar... ...çabuk değiştiremezler bu işi. Onu demek istiyorum. Yani bir... E, tecrübesi olmayan, tahsisen tecrübesi olmayan bir insana sen bir şey çabuk öğretebilirsin. Çünkü yok onun. Yani şu bardağı boşaltmadan bunun yerine bir şey koyamazsın. Sen buna değer veriyorsan kolay da boşaltamazsın bunu yani. Ama adamın bardağı boşsa hemen doldurursun. Peki sıkıntı değil. E, zorlarsam ne, ne olur? İşte zorlarsan çatışma alanları ortaya çıkar. İnsanlar kendi poslanı korumak için e, cepheler oluşturur. Ve bu da oluyor yani. Her yerde oluyor. Oldu. Aslında merak ettim bir şey Sizin e, onu ifade etmiyim ama e, e, Türkiye'de ya da dünyada e, iki millet e, diye bir şey var den. Yani orayı açmak için söylemiyorum. Hı. O zorlama sonrası, atıyorum radikal bir modernleşme baskısı sonrası diyelim. Burada bir kırılma yaşanıyor. O kırılma daha sonra bir şekilde acaba tekrar bantlanıp? Bantlanır. E, Şimdi şöyle he. bizim şunu hatırlarsan e, ifade etmiştik örnek vermiş, gemi örneğini vermiştim. Evet. Şimdi biz e, okyanusta büyük bir gemiyle e, yol alan ve e, karşıdaki gemilerle de çeşitli ilişkileri olan bir medeniyettik. Şimdi e, yeni gemiler ortaya çıkınca bizim bu gemide yapmak istediğimiz yenilemenin şartları e, çok farklıydı. Ne demek o? E, yoldasın sen limana gemiyi çekemiyorsun. Yani çekeyim e, bu gemiyi yenileyim, e, tazeliyim, ondan sonra yola çıkayım diyemiyorsun. Yüz. Ya yapamazsın onu çünkü e, eğer dikkat et Osmanlı haritasının sonuna kadar sen 1. Dünya Savaşı'na kadar hala Balkanların büyük bir kısmını, Arap Dünyasının büyük Anadolu'yu kontrol ediyorsun yani büyük bir coğrafyasına hala büyük bir devletsin, politik bir gücün var, e, bir şahsi manevin var yani. Her şeye rağmen ordun var, istihbaratın var, öyle kolay değil. Bir milletin, bir devletin yıkılması öyle kolay bir iş değil. E, limana çekemiyorsun. gemiyi de terk edemiyorsun. Senin gemin. Onun bir, sende bir anısı var diyelim. E, yolda yenilenmeye çalışıyorsun. Bu radikal kararları gerektiriyor. Hani diyorlar ya zor şartlar, zor kararları gerektirir. E, bu da bazı alanlar oluşturdu. Ne, ne demiştim hatırla demiştim, konuşurken? Bunları bizim bu kayıpları giderecek e, müzakereleri yapmamız lazım. E, bunların hmm. e, önemli problemler, sorunlar yarattığını toplumda... ...bölünmüşler, çatallanmalar e, yarattığı açık. E, bunu giderecek e, konuşmaları yapmak lazım. Çatışmaları değil de... ...herkesin kendi pozisyonu savunacağı e, bir e, horoz dövüşü değil de... E, ...konuşarak, müzakere ederek, ondan sonra... E, ...bezili telafileri yaparak gitmekte fayda var. Eyvallah. Evet. Belki işte hocam artık şey... ...bugün konuşmayı arzu ettiğimiz, niyet ettiğimiz meseleyi... ...gene tanımlarını kurarak buradan gidebiliriz. Tüm bu bir geçmiş... ...katılır mısınız bilmiyorum. Bir geçmiş kavramı tanımında ittifak etmiş durumda değiliz. Evet. Neye geçmiş diyeceğiz? Yani şimdi <gülüyor> şöyle... Bir gelecek tasavvurumuz yoksa bizim bir gelecek geçmiş tasavurunda olamaz. Yani bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Benim öyle ben öyle bir yazı yazdım Yusuf. E, Türk milletinin sorunu geleceğiyle alakalı, geçmişiyle değil. Yani şöyle bir yoklama yapalım Türkiye'de nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsunuz? Kendinize Türkiye'de bir bakalım ortak ne kadar ortaklıklar çıkacak? Herkes Türkiye başka yere çekmeye çalışıyor. Kendi ideolojik Efendim felsefi, dini pozisyonunu dikkate alarak e, kimisi Fransa'ya çekmeye çalışıyor, kimisi Rusya'ya, kimisi e, Mısır'a, kimisi İran'a böyle karışık kuruşuk işler var. Yani burada asgari müşterek bu toprakların tarihsel tecrübesi. İnsanlığın tüm tecrübesinden istifa etmek kaydı ve şartıyla merkeze alacağımız şey bizim tarihsel tecrübemiz. Millet olmak budur. Bu tarihsel tecrübeyi ayıklayarak, eleştirerek, süzgeçten geçirerek, ...yenileyerek. Ama... E, ...gövde buraya bağlı olmalı. Orada tabii kapitalizmin ürettiği... ...konfor e, kavramı... E, ...herkesin ideolojik... E, ...saikini gölgeleyen, baskılayan bir şey. O Bugün taraf, için. Doğru, Kanada. O, tabii, Türkiye kesin, olmalı? O da Kanada. Var. O da var ama yani... E, ...milletler, özellikle tarih yapan milletler... ...tek başlarına bırakılan milletler değildir. Müdahaleler var. Değil mi? Yani bu müdahaleler illa askeri anlamda değil. ideolojik anlamda da... Şimdi mesela... E, Yurt Yurtdışındayken e, özellikle Afrika'dan gelen meslektaşlarımız bir şeyden şikayet ederlerdi. Uluslararası e, teşkilatlar var. Bu teşkilatların şeyi, e, görevi özellikle Afrika'da, Latin Amerika'da, yani fakir coğrafyalardaki zeki çocukları tespit edip bunları kendi ülkelerine kazandırmak. Bir tür devşirme yöntemi, yani çağdaş devşirme usulü. Mesela Diyelim ki Fransızlar, Afrika'daki çok zeki çocukları kendi ülkelerine kazandırıyorlar. Bundan şikayet ediyordu Afrika'dan gelen meslektaşlarımız. Latin Amerika'dan ya da işte Almanların var, İngilizlerin var, Rusların var. Şimdi Türkiye'de bunu yapamıyorlar mesela. Türkiye'de şu şirketler bu şekilde çalışamaz ama nasıl yapıyorlar? Türkiye'de şöyle bir pozisyon üretiyorlar. Ya bu ülkenin geleceği yok. Bu ülkede çalışılmaz değil mi? Dikkat et. Özellikle hmm. e, Türkiye'deki seçkin gençlerin okuduğu okullarda... Bunlar pompalanıyor. Üniversitelerde de bu böyle. Ben bu 35 yıldır akademideyim. Ben bunu şahidiyim yani. E, neticede bu gençler öyle bir psikolojik hava yaratılıyor ki... ...bunu siz o şirketler yoluyla doğrudan yapamayınca... ...bu psikolojik havayla Türkiye'deki zeki çocuklar e, ne yapıyorlar? Çeşitli bölgelere gidiyorlar. Çeşitli yerlere gidiyorlar. Bu, bu, burası buraya çok dikkat etmek lazım. Böyle bir psikoloji var şu anda. Evet. Hmm. Bunu tarih yapan bir millet olmamız dolayısıyla boş bırakmazlar dediniz ya. Tabi tabi bu gayet ama Yani her hiçbir hiç millet diğerini boş bırakmaz merak etme yani. Hiçbir açıdan bırakmaz. Ruslar boş bırakmaya gelir mi ya? Ya da Almanlar ya da Çinliler ya da İngilizler. Herkes birbirini kontrol ediyor. Bu, şimdi bu iyi mi kötü mü bunu biz masa başında felsefi antropolojik birçok açıdan inceleyelim. Ya bu çatışmanın diyebiliriz de. Realite bu ama. Her millet diğerini kontrol eder. Hatta milletler birbirini kontrol eder. Sen silahını kontrol eder, ordu gücünü kontrol eder, politikanı kontrol eder, kültürel hamlelerini kontrol eder, altyapı şeylerini kontrol eder etmiyor mu? Müdahale eder yeri yerine gücü yetiyorsa yaptırtmaz. Bu gayet doğal ya. Ya Yok. sen de bunu yapıyorsun. Tarihi yapan eder. millet vurgunuzu şeyden dolayı sordum. Ee, acaba Türkiye ile meşgul olan yapılar, Türkiye'nin o tarihi yapan rolünü yeniden doğacağına dair bir endişeleri ee, yani var mı? Tabii yani şimdi Almanlara rahat bırakırsan Almanlar, yani Almanları. Üçüncü, dördüncü. Yani. Tabii tabii anla şey yıkıldığı zaman e, Berlin duvarı Taym'ın e, kapağını hatırlıyor musun? E, Nazi askerini dört tarafa Almanlar e, yola çıktı diye başlık yaptılar. Hmm. Halbuki kontrol altındalar. Ya da Japonlar düşün bak Japonya e, Amerikan ordusunu 5 yıl daha beslemek üzere e, malişi şey ayırdı. Niye Japon'dan ordusu yok? Mesela. Ya yani, bu gayet doğal. Bu, bu, bu, bu Bak dedik ya şeytana kızarak, şeytana lanet ederek iş yapılmaz. Sen kendine bakacaksın. Herkes işini yapıyor. Yani o, o milletlere lanet ederek o milletlerle bir kere milletler neticede siyasi örgütler tarafından yönetiliyor. Ve bu siyasi örgütlerin kendine göre operasyonları oluyor. Demek istediğim şu. Bu gayet doğal bir iş. Bu, bunu bileceksin. Ama entelektüel faaliyetlerini, faaliyetlerini de buna göre yürüteceksin. Senin projenle, fikrinle diyorsunuz. E tabii yani evet. Yani senin teklifinle. Yani evet. ne demiştik hatırla. Bir bilim bilimle aşılır. Sanat sanatla aşılır. Teknoloji teknolojiyle aşılır. Musun? Yani onun mukabelesini bulacaksın. Peki Baht'tan daha iyi klasik müziği üretebilir miyim ben? Batı klasik müziği. Kendi müziğini öğreteceksin canım. Niye klasik müziği i̇şte Bilim bilimle aşılırıdaki... Bilim bilim değil mi? Sanat sanatla aşılırıdaki... Oradaki... oradaki şey, bizim orası, kodlandığımız ayrı, ya orası ya şu anda. O baya yanlış bir şey ya. Oradaki tecrübeden istifade edersin. Onu aşacak. Yoksa sen onun hep taklidi kalırsın canım. Yani taklidi hiçbir zaman aslın ya nikam edilemez. Bu mümkün değil. Var mı örneği? Bana göster. İşte Türkiye ama çok uzun yıllardır 60'tan sonra... Bunu şey yapıyor. Bunu aşıyoruz orada. ama yani. Bu... bu bir dönem oldu bu. Bu da bir tecrübedir. Hı hı. O tecrübeden ders alarak e, devam edecek. Tabi canım yani Hollanda'ya giden Türk sanat, musiki heyetini Hollanda'ya almayan Hollanda'ki Türk büyükelçisiydi 70'lerde. Ben bu müziği Batılara Bu utanırım. Tabi de Çin Çöntan'ın korunu hatıralarında var mı? Bu. Okuyabilirsin. Bundan aşılıyor. E, bunlara bu, bu şeylere de deneyimlere de kafayı takmamak lazım. Yetişe onlar geldi geçti. Onlardan da Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden, işte Tanzimatından, Meşrutiyetinci Cumhuriyetinden dersler alarak, dersler çıkartarak, övgü sövgü mantığına düşmeksizin. Ya yani şu doğru değil bak. Şimdi öyle anlatıyorlar ki, yani bilim tarihi anlatıyor arkadaşlarımız. Yani her şeyi biz bulmuşuz. Her şeyi ama. Ya bu şimdi bakın bu ilk bakışta çok hoşça gidiyor insanların. Ama bu bir süre sonra sanal bir gerçeklik üretir. Sanal gerçeklik eleştiriyorsunuz ama işte tarihte de tarihi yanlış yazarsan orada da bir sanal gerçeklik ortaya çıkar. Diğerinden belki daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Tabii. Doğru. Yani evet. o çünkü sanal gözlüğü çıkarınca gerçekliğe dönüyorsun. Bu göz elbisen oluyor. Yapışıyor sana. Sen öyle bir tarih okuması yapıyorsun ki gerçeklikten tamamen kopuk. Yani insanlığın ortak tecrübesini merkeze almakta niye çekiniyoruz ki? Bazı komplekslerimiz var. Ee, şey bitmiş hocam ilk bölüm ee, dönüşte o komplekslere de girebiliriz geçmiş nerede başlar ee, nereye kadar geçmiş diyeceğiz orayı aslında tamam. sormak isterim konuşmak isteriz ee, reklamdan sonra soruların peşinde burada geçmişi konuşmaya devam edelim. Evet yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte. Ee, i̇lk bölümde aslında güzel oldu. Bir iddia yaptık hocam. Şimdi geçmiş nedir diye sormuştum ama bir geçmiş tanımı da bir tarafıyla yapalım istiyorum. Yani mesela şöyle bir cümle kursam. Yani ne dersiniz? Selçuklu. Osmanlı ve Cumhuriyet. Bu üçünün toplamını biz e, Türkiye diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir e, herkesin geçmiş tasavvuru burada. Nereye kadar? Yani Selçuklu'da mesela bitirecek miyiz? İslamiyet öncesini Bence alacak geçmiş mıyız? Geçmiş çok önemli değil Yusuf. Biz geçmişle tarihi birbirine karıştırıyoruz. Bizim sorunumuz geçmişi tarihe dönüştürememek. E, farkı nedir peki hocam? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi geçmiş, ağacın da geçmişi var. Hmm. Dünya sisteminde, güneş sisteminde geçmiş var. 4,5 milyar ışık yılı diyorsun, evrenin de geçmişi var. Zaman i̇şte zamanda başlangıcı var, Big Bang teorisi dolayısıyla. 15 milyar ışık yılı önce diyorsun. Bu geçmiş hemen hemen yani belli bir zaman ölçütüne göre e, olup bitenleri geriye doğru tarihlendirmektir geçmiş. Bu her yerde var. E, her Senin de geçmişin var, benim de var ama sen tüm geçmişini sırtında taşımıyorsun. Ne zaman o geçmiş senin için tarihe dönüşüyor? Geleceğe yöneldiğinde. Yani geç, şey, tarih. Bir geçmiş idraki değil. Bir gelecek idraki de itibariyle. Onun için pek çok kez şunu dillendirdik. Biz gelecekte geçmişimizle karşılaştığımızda o geçmiş tarihe dönüşüyor. Ne kadar karşılaşıyorsan. Yani sen geleceğe yönelik bir iş yapıyorsun. Bir öne adım atmışsın. Bir, bir projem var. Bir projeksiyonun var. Ne bileyim. Şu o geleceğe yöneldiğinde o yöneliminin içine düşen geçmiş senin tarihine dönüşür. Sen onu istihdam etmiş olursun. Hatta başka bir ifadeyle aslında ee, e, gelecek geçmişi şimdi kılma bilinci diye bir tanım yapıyorum ben. Gelecek geçmişi yani bir geleceğe yöneldiğimde geçmişi istihdam ettiğimde onu şimdi de kullanmaya başlıyorum. Dolayısıyla bunlar iç içe geçmiş, geçmiş şeyler. Hafızayla alakalı yani bunlar. Hafıza geriye doğru olan bir iş değil aslında. Hafıza esas da bizim hafıza dediğim şey geleceğe yönelik bilincin eşlik ettiği bir eylemdir. Bak şimdi sen bir Geleceğe yönelik irade bir beyanıdır bile diyebilir misin? İrade yapıyorum. beyanı tabii. Ben sana bir soru sorduğumda aslında biraz sonra üzerine konuşacağımız bir sorudur o. Sen o soruyu cevaplamak için hafızanı devreye sokuyorsun. Bak geleceğe yönelik olarak sokuyorsun onu. Anladın musun? Hmm. Yani bizim sorunumuz esas itibariyle tek başına geçmiş meselesi değil. Geçmişi bir bütün olarak zaten istihap edemeyiz, kuşatamayız. Ee, bizim esas sorunumuz gelecekle alakalı. Biraz önce söyledim onu. Ya biz gelecekte ne düşünüyoruz? Kendimiz hakkında kanaatimiz ne? Hımm. E, neyi amaçlıyoruz? Millet olarak amacımız, hedefimiz ne? Niyetlerimiz ne? Ne yapacağız? Ne? Ona göre yani ki Türkiye'de yeni diziler çekiliyorsa bu milletin e, çok çeşitli veçeleriyle ortak iradesinin bir ortalamasıdır. Anlatabiliyor muyum? İşte e, falanca dizinin hani reklam olması diye isimlerini zikretmeyeceğim ama Bu tarih temalı dizileri diyorsunuz. Tarih temalı diziler. Ya da bunlar çoğalacak ileride. E, yani Bunlar bir 20-30 yıl önce ol olacak şeyler değildi. İzin verilmiyordu. İzin verilmek alakalı değil işte o senin ortalamanla alakalı. Bu bir Gauss eğrisidir. Hmm. Toplumun bir ortalaması var, kaygıları var, korkuları var, ümitleri var, beklentileri var, hedefleri var, amaçları var, imkanları var. Hmm. Mı? Bütün bunların ortalamasını alıyorsun ve sen geleceğin ilişkin bir tahayülde bulunuyorsun, geçmişin ona göre e, yazıyorsun. Aslında. Geçmişin kendinde bir e, objektif tarafı var. Nesnel tarafı var. İstanbul her zaman 1453'te fethediliyor. Ama bunun anlamlandırılması o e, geçmişin e, senin geleceğine eklenme noktalarıyla alakalı. Anlatabiliyor muyum? O açıdan bizim meselemiz geçmiş değil. Geleceğim. Yani şöyle bak e, bu orta e, çağın, orta çağ tartışmaları yapıldığında Erhan Afyoncu Hoca bir yazı yazdı. Bizim e, tarihimizde ortaçağ yoktur diye. Şimdi Güzel bir ifade ama... Bizim tarihimiz dediğin zaman... Eleştirdiğin insan o bizim tarihimizin gönderiminde mi, içinde mi? O kavramın altına düşüyor mu? Hı -hı. Şimdi tartışmaları da böyle yapıyoruz. Bizim tarihimiz tamam da... Senin bizim tarihimiz dediğine o... Bizim içinde değil. mi e, acaba? Şey olarak değil bak. E, psikolojik olarak olabilir. Hepimiz biz Türk'üz, Türk tarih... Ama... Hafızasında ne kadar, bilgi bilgiden bahsediyorum, psikolojiden hmm. değil. Mensubiyet ayrı bir şey. O kişinin tercihi, ben ona karışmam ama hafızasında ne kadar o var? Sen bizim tarihimiz diyorsun, anlatıyorsun bir şey ama onun hafızasında karşılığı yok. Yani dolayısıyla senin bizim tarihimiz dediğinin gönderiminde, o eleştirdiğin insanların ya da fikirlerin karşılığı var mı? Ona bakmak lazım. Herkes çünkü bizim tarihimiz diyor. Bu da bizim tarihimiz. Bu da bizim tarihimiz ama bu bizim tarihlerin oluşturduğu kümeler birbirinden farklı. Bu nasıl bir biz? Bizi ortaya çıkarabilmek için o zaman gelecek tasavvurunu masaya koymamız Koymak gerekecek. Koymak lazım tabii. Yani e, ve insanlar dikkat edersen e, tarihsel tecrübümüzü baktığımızda bu işte Fazla başından itibaren oradaki refleksler de bunlarla alakalı. Diyelim ki biri çıkıp diyor ki kardeşim bir an evvel bizim geçmiş, geleceği kurtarmamız lazım. Bir an evvel. E, ...yeniliyoruz. Karşı tarafın çok gelişmiş teknolojisi var. Silah sanayi var. Şu var, bu var. E, bırak şimdi diyor... E, ...atalarımızın ne yaptığı, niye ne ettiğini... ...varlık sorularını, şunları, bunları değil mi? Bir gelecek şey kaygısı, korkusu, beka meselesi... ...işte anlattık, mukavelliği evet. bilmesi. Bununla alakalı. Öbürü diyor ki ya tamam bu önemli ama... ...geçmişi de yedeğimizi alalım. Sürekli tezini savunanlar. Filan. Yani, dolayısıyla bu... E, Reflekslerimizle, pozisyonlarımızla, tepkilerimizle, yine o geleceğe ilişkin kaygılarımızla, korkularımızla, ümitlerimizle alakalı. Psikolojik bir varlık olduğumuzu, anlam değer varlığı olduğumuzu unutmamamız lazım. Onun için farklı pozisyon olan, alan insanları suçlarken de çok rahat suçluyoruz. Şimdi bak şöyle bir şey. Şimdi yolda gidiyorsun, bir grup olarak gidiyorsun, Saldıra uğradığını düşün. eşkiyalar sana saldırıyorlar mesela. Sen diyelim ki o grubun önde gelen bir ismisin ve hemen bir tedbir alıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun kendince derdin. O grubu kurtarmak. Ama biri oradan arkadan diyor ki ya yanlış yaptın. Bak bizde biraz böyle bir şey var. Başka bir şey yapıyorsun onu dikkat alıp o öbürü diyor ya yanlış yaptın. Şimdi değer üretmeyen, nasıl tedbir alacağını göstermeyen, ne yapılacağı konusunda fikir belirtmeyen insanlar yapılanları bir eleştiriyorlar. Bu olmadı yani. Senin bir teklifin olacak. Eğer şu kalemle alakalı bir yanlışlık tespitin varsa... ...bunun nasıl yapılacağını söylemen lazım. Yani bir şeyin yanlış olduğu ancak bir ölçüde göre söylenir. de doğrusu vardır. Dersin ki buna göre bu yanlıştır. Ve o doğruyu masaya koyarsın. Hiçbir şey koymuyorsun. Bu yanlıştır. O yanlış yapıldı. Bu eksik yapıldı. Orada bunu böyle yapmayacaklardı. Peki ne yapacaklardı? Ben de bilmiyorum. Olmadı bu. Bu bir sorun. Ama mesela Ama bir, büyük bir sorun bizde. şu bir soru olarak ortaya çıkıyor hocam. Ee, eşkiyalar çevirdi. Evet. Ee, kurtarma hamlesi yapıyor birisi de. Evet. Soru şu. E, ne bahasına ne pahasına e, kurtulmalıyız? Her şey feda edilebilir mi? Mesela diyorum, kurtulma fikri dolayısıyla. Gerekirse geçici olarak feda edilebilir tabi canım. Sonra, sonra birileri onun geçici olmadığına inanırsa. Öldükten sonra devlet kuramazsın ama. Ha tabi benim onunla ilgili bir söyleşim var. Eee Osmanlı-Türk batılılaşması bir yalandı ama daha sonraki nesil onu hakikat zannetti diye bir söyleşi oldu. tabi. Ee, harikaymış hocam. Yani sadece onlar değil, hemen hemen herkes. Yok bu 2003'lerde ya da dörtlerdeki bir söyleşi bu. Hmm. Tabii tabii zannediyorum şeyde var, ee, eyvallah. Ee, soruların peşinde kitabında hmm. olacak. Tabii tabii. Aklımda kalmamış. Yani nefes almak için e, vermek gibi bir geri çekilme beyanı. E canım sen İslam açısından dini, dini açıdan bile ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında Tanrı'yı reddedebilirsin hatta küfredebilirsin. Cevaz var. tabii. Ha. Yani çünkü e, esas itibarıyla sen yaşamını idame ettirmek zorundasın canım. Tamam bunun yöntemini bulmuşuz ama bunu ciddiye alacak e, nesillere bunun aslında ciddi bir şey olmadığını bir e, muhakkaten bir ciddi şey tarafı olduğunu... da o, ciddi tarafı da olacak. Yani şöyle e, ins, o farklı medeniyetlerin de kültür tecrübelerinin sana verdiği sayıcı şeyler de var canım. Niye yani mesela teknolojiyi diyelim ya da e, tıp tıbbı ya bilimleri niye almayalım ki ya? Zaten almışsın yani. Bu şimdi biz şimdi İslam medeniyetini bir kenara bırak. Ya Türkler aşağı indiklerinde matematikleri mi vardı? Ya aldık. Ve bu konuda çok da rahatız biz bak. Ee, Osmanlı matematik tarihini, kitaplarını şöyle bir takip et. Yeni bir teknikle karşılaştıklarında mesela Afrika'yı ele geçiriyorlar. Orada bir ta çarpma görüyorlar. Çarpma tekniği hemen alıyorlar bunu. Dar şey diyor. Zenci diyor. Zenci çarpması. Bununla yok. ilgili bir sorunları yok ama. Yok. İnsanların ortak mesela... birikimi biz de insanız dolayısıyla yani ha, şu, bir iki... o, o şeyi nasıl çözerizi sorun, anlamak için Sorun şurada. Soruyorum. Sorun, dedim ya o Bunlar kamusallaşınca kurumlar üretince insanlara kimlik verince moral değerlere dönüşünce insanlar bunu kolay değiştiremiyorlar. Oraya da anlayışla yaklaşmak lazım. Peki bizimdeki sorunu biz bunu çok hızlı yapmak zorunda kaldık varlığımızı idame ettirmek için kırıp döktük. Şimdi otur bu kırık dökmenleri toplamamız gerekiyor demek istiyorum. Yani yapanların acele iş yapması, kırıp dökmesinin de varlığımızı idame ettirmekle çok alakası var. Onun için. Hatırlarsan, dedim ki Türk yenileşmesi başarılı bir yenileşme esası var. çünkü varlığımızı devam ettirdik, politik organizasyonumuzu koruduk, Askeri organizasyon. e, tabii milletimizi koruduk yani. Çok şey. Onun için başarısız bir şey değil bu. Şimdi bu çok şey gözüküyor, o sıkıntılar yaşamak insanlar. E, i̇nsan bir kere omurgası kırıldı mı? Ayağa kalkması kolay değil. Yani bizim yenileşme hamlelerimiz, İstiklal Harbininde gösterdiği gibi omurgamızı çökertmedik yani. Anlıyor musunuz? Ha, o esnada pek çok şey kırıldı, döküldü. Bunları toparlamak gerekiyor. Bunların üzerine düşünmek. Ama şunu ortaya nasıl bir sahne çıktı Türkiye'de? Ee, o hakikati, şeyin belirli nedenlerle söylenilen yalanların hakikate dönüşmesi neticesinde e, bazı yapılar ortaya çıktı. Şimdi öyle gruplar var ki belki onun üzerine konuşabiliriz. Ee, i̇lk başta e, gemiyi kurtarmak için hızlı hareket eden insanların ya da sürekliliği sağlayan insanların ya da e, bunlardan bir haber o geçmişi sıcaklığı içerisinde rahavetle ya da mutlulukla yaşayan insanların nasıl evlildiğini takip etmek lazım bence. Oradan başlatmamız nedeni bu. Hmm. E, çünkü bunun kökleri burada dayanıyor ve ilk ortaya çıktığında insanların kaygıları e, aslında aynı. Bir şeyi kurtarmak. Ve bu işi yaparken hepsinin gerçekliği okuma biçimi farklıydı. Çözüm önerileri farklıydı. Ve bunu bir şekilde başardılar. Fakat bunlar evrildi. Çünkü dinamik bir yapı bu. Ee, o tecrübeler süreç içerisinde unutuldu. Ee, niçin? Hani dedik ya sorular unutuldu. Niye yaptık ya biz bu işi filan? <gülüyor> Ve belirli bir durum çıktı ortaya dikkat edersen. Şimdi mesela diyelim ki bugün e, geçmişi tamamen yok sayan bir grup var. Bunun üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Ee, hocam o ge gelenekle onu geçmişte diye değerlendirebiliriz. Beş başlıklı iki önceki programda konuşmuştuk. Onu tek tek açmak istiyorum. Açalım. Ee, müsaade ederseniz. Şeye de inanır mısınız bu arada? konusu e... konusuysa inanırım. İnanç konusu değilse inanmam. <gülüyor> <gülüyor> Kabul eder misiniz diye sorayım <gülüyor> o zaman. Böyle olabilir. Şimdi bu e... şeyler ne diyelim. Türkiye'yi kurtarma hamleleri Osmanlı'yı. O cereyanlar Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık. Tabii. Bunların tamamı da e, niyetleri itibariyle e, o kurtuluş e, tezi. Kurtuluş tezi, tezi yani. ama bak bu cumhuriyetle ortaya çıkan bir şey değil. Yanlış hatırlamıyorsam Bernard Devis'in e, Modern Türkiye'nin doğuşu muydu kitabın hı hı. adı? Orada olacak. Yanlış hatırlayabilirim şimdi o eski okumalar. E, bu konuda padişaha bir lahaya sunuluyor zaten. Yani bizim İslamcılık, Osmanlı Türkçülük tezi Orada var. 1826'lar ee, akıbetimiz ne olacak tartışması yapıldığı zaman şu, e, lahiyayı sunan kişi diyor ki bir biz de diğer e, devletler, diğer coğrafyalar gibi sömürge olacağız. Yani e, güç, büyük devletlerin e, yönetimine gireceğiz. Bunu bizim tarihimiz, dinimiz kabul etmez deyip oraya geçiyor. İkincisi e, Osmanlı e, şeyini yani Osmanlılığı ...Osmanlı coğrafyasını korumaya çalışalım. Ee, bunu becerim. Çünkü Osmanlı'nın altında gayrimüslim nüfuslar var. Evet. Bunu şey var, İslam toplumuyla ortak bir iş şey, halledelim. Ama İslam toplumu zaten büyük konuda sömürge olmuş. Son teklif Anadolu'ya çekilip küçük ama güçlü bir Osmanlı kurma fikri var. Ta hmm. 1826'da. Şey, tarihsel süreç tam olarak bunların hepsini tek tek deniliyor. Deniliyor ve olmayınca... Tabii, e, yani zaten e, en son tırnak içinde ulus devlet fikri ya da minyacili fikrini... Gönelmemiz mevcudu kaybetmemizle alakalı. Kaybettik hepsini. Yani ne Osmanlıcılık yapacak bir Osmanlı kaldı, ne İslamcılık yapacak bir İslam dünyası kaldı elimizde. Evet. Dolayısıyla... Ulus devlet fikri de ciddi alınan fikirlerden biri oldu. E, Sanki ulus devlet kuruluyormuş gibi. Ama başka çaren kalmadı. Yani neticede mevcudu korumak ve mevcudu ayağa kaldırmak zorundasın. Ve bunu başardık. Yani bu İstiklal Harbi'ni çok hafif almamak lazım. Çok ciddi bir iş o. Yani hakikaten yokluk. Yani toplarsan alt alta... Ortaya büyük bir değer çıkmıyor ama sonuç çok büyük. Yani o tarihsel birikimimiz, yetişmiş elemanlarımız neticede hepsi Büyük Osmanlı Paşası, deha seviyede askerler, ondan sonra halkın, din alimlerinin bu işe sahip çıkması, İttihat Teraki'nin organizasyonları, değil mi istihbarat teşkilatımızın güçlü olması filan. Ama büyük bir sonuç alınıyor. O dönemin şartlarında bakmak. bak 100 yıl geçti. Yani istiklal Harbi bizim, kimliğimiz kimlik üretebileceğimiz bir tecrübe yakın dönemde Çanakkale mesela efendim e, İstiklal Harbi bunlar bizim kimlik üreteceğimiz büyük tecrübeler her milletin de böyle tecrübesi olmaz yani o belki olumsuz belki acı tecrübeler ama e, bir arada olmanın ortak bir e, anlam değer dünyasını paylaşmanın zemini bunlar. Her halükarda da kübeti. geçip gitmemek, anlamak gerekiyor. Hatırlığım, birinci meclis tecrübesi diye ya bir şey söz konusu... Bakın, yanlışlar olabilir, eleştirebilirsin ama ortak bir tecrübedir ve bu ve bu bizim çağdaş dünyada ayakta kalmamızı, dik durmamızı ufka bakmamızı sağlayan tecrübeler. Hem Çanakkale hem İstiklal abi. O açıdan bu ortak yapıyı muhafız ettiğimizde diğer sorunlara müzakere etmek de kolay olur. Eyvallah. Hocam şimdi o iki önceki programda bahsettiğimiz ben müsaade ederseniz tek tek o başlıkları da e, ifade edeyim. izleyicilerimiz de hatırlamış olsunlar. E, gelenekle kurulan ilişkinin çeşitli e, yönelimleri, beş başlığı var sizin ifadenizde. Birincisi yok sayanlar. Bütünüyle. İkincisi geçmişte yaşayanlar. Üçüncüsü geçmişte yaşayanlar. Geçmişle. Geçmişle. Yaşayanlar? Geçmiş ile yaşayanlar. Hı hı. Dördüncüsü geçmişi Şimdiye göre tahrip edenler. Beşincisi de geçmişi şimdinin parçası kılanlar. Evet. Birden başlayalım hocam. Aslında konuştuk kısmen orayı. Geçmişi bütünüyle yok sayanlar. Gelenekle kullanılacak bir bağlamalar. Yani, e, Dindar e, sahikle, seküler sahikle fark etmeksiz. Hiç fark etmiyor. Tarihsiz konusunda bizim ittifakımız var canım o konuda. Ama buradaki yok sayanları psikolojik mensubiyet olarak görmeyelim. Yani o Öyle bir sıkıntı yok. Herkes kendini bu Tarihin bir mensubu sayabilir Bilgi düzeyine gelmiyor. Yani bırak sen Osmanlıyı canım. İstiklal Harbi'ni bile bilgi seviyesinde, anlamlı bir bilgi seviyesinde bilmiyoruz. Evet. Oradaki Çanakkale'yi. Yani şöyle bir insana kendi tarihinde yetişen şairleri, kendi tarihinde yetişen matematikçileri, mimarları, sanatkarları. Sadece isim olarak değil de ne yaptılar, ne ettiler... Adam Fransız tarihini sana çok güzel anlatıyor. Fransız mimarçı uzmanı demiyorum. Elbette Fransız tarihi uzmanı adamın işi o. Batı felsefesi tarihi uzmanı adamın işi o. O ayrı bir şey. Yani e, diyelim ki ben Kanada'da çalıştığım e, Robert Wisnowski son derece iyi bir İslam felsefesi uzmanıydı. O ayrı bir konu o. Adam uzman. Ama kendi tarihinde biliyor canım. Yani e, kendi tarihindeki değerleri her açıdan bilimsel değerleri, efendim estetik değerleri, politik değerleri neyse onları böyle... Belirli bir insicam oluşturacak bir organik bir bütünlük verecek bir kimlik inşa edecek şekilde bilmeyi bahsediyorum. Herhangi bir iş yaparken, herhangi bir fikir üretirken oradan istifade etmeyi becermek anlamında bu yoksa var hiç bilmiyorlar. Yani hiç hakikaten beş tane isim sayamıyorlar. Haberleri yok. Ben belki burada anlattım bilmiyorum. Anadolu'da bir üniversitede üniversitenin Kampüslerine verilen adlar... Melikşah kampüsü, Kılıçarslan kampüsü bilmiyor. Ya burası üniversite mi genelkurmay kararı mı? Karar mı? Şehirde yaşamış ki Konya burası ya. Konya'da yaşamış büyük al. Mevlana orada değil mi? Saddettin Konevi orada. Sıra Cettin Ulmevi orada. Ekmeddin Nahçımanı orada filan. Ee, diyelim ki Sivas'a gidiyorsun. Kutbettin Şirazi'yi. Ee, şey, nedir onun adı... Ee, ...Modern öncesi dönemin önemli Asurmi. Üç Asurmi kitabının yazıldığı şehir. İşte geçen bahsettik... E, ...Nikzar Yağıbasan Medresesi. Evet. Bu da bunun sonucu hocam. Krizler ve siyasi savaşlar üzerinden tarihi bütünüyle okumak. Bu yaşadığımız tecrübenin bugün geldiğimiz ya Tamam. Sonu. Bunu ama artık okuduk düzeltelim. da düzeltelim diyorum yani... ...neticede gençlerin kahramanlığı. Sonra diyorsa gençler niye öteye bire güldü? İşte gençlerin kahramanlara ihtiyacı var ama. Sen onlara ne kahraman veriyorsun? Tek bir kahraman ya da askeri kahramanlarla bu iş olmaz. Turul Bey, Alparslan, Fatih, Atatürk. Güzel. Peki sanatta? Yani bunları çözmediğimiz müddetçe... Yani bir İngiliz Shakespeare'i bilir canım yani. Bu Sadece isim olarak da değil. Onun ne anlama geldiğini, o kültür için ne anlam ifade ettiğini bilir yani. Sen Fuzuli'yi, Baki'yi isim olarak geçiştiriyorsun. Değil mi? Yani anlatabiliyor muyum derdimi? Evet. Dolayısıyla bu şekilde ve burada A grubu B grubu yok ama onu da söyleyeyim sana. Yani bu toprakların tarihsel tecrübesini yapıp etmelerimizin zeminine yerleştirmek anlamında yok sayınları kastediyorum. A grubu B grubu değil yok yani. Kimse kimseden farklı değil bu açıdan. Tekrar ediyorum psikolojik mensubiyeti saymıyorum. O ayrı bir konu canım. O konuda hiç kimsenin bir sıkıntısı yok. Hepimiz belli bir tarihsel tecrübenin mensubu kendimizi görüyoruz da. Bunu e, yapıp etmelerimizde e, ne kadar e, dikkat ediyoruz? Bak Aydın Sayılı Hoca yani samimi bir kemanisti, Samimi bir Atatürkçüydü. Yazdığı eserleri o taraf okumuyor bir kere. İkisi arasında fark görüyor musunuz bu arada? Çok özür. Hangisi? Kemalist ve Atatürkçü. Yok. ben yani o, Onun uzmanı değil. Bilmiyorum ne fark var. Evet. E, Aynı bir konu da yani niye? Çünkü İslam medeninden bahsediyor. Türk medeninden bahsediyor. Kimse çok ilginç tabii yani e, o cenahta olan arkadaşların yazdığı metinleri çok ilginçtir. Eleştirdikleri kesim okuyor. Kendi mensup oldukları kesim okumuyor. Hmm. Takü ettin rahatsızlık kim okuyacak ya? Eleştirdiğin kesim okuyor işte. Böyle bu ama. E, dolayısıyla burada A grubu B grubu değil. Yani bizim bilgi düzeyinde tarihle irtibatımızı... Ee, çok ciddi bir şekilde gözden geçirmemiz lazım. Yok sayanlar dediğim bu. Yani yok saymak psikolojik anlamda değil. Mensubiyet anlamında tırnak içinde e, kaba bir mensubiyet aslında demiyorum. Yapıp etmelerimizde o tarihsel tecrübeyi istihdam ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Ona Etmiyorsak yok sayıyoruz demektir bu. Hmm. Müzik yaparken, efendim, düşünürken, politik bir hamle yaparken yani siz diyelim ki İran'la ilişkinizde Kastişir'in anlaşmasına geri gidiyor musunuz? İran'la tarihsel ilişkilerini dikkate almıyor musunuz? Alıyorsunuz. Niye peki bunu diğer entelektüel faaliyetlerimizde mimari faaliyetlerimizde şunda bunda dikkate almıyoruz. Değil mi? Hiç buraya aktarmıyoruz onu. anlıyor muyum? Ee, devlet... Onun tek yolu da bunu bilmek. Bilmek tabii. Bil... Ya, bilgisiz olmaz bu işler. Öyle öbür türlü mü? Ya mübalağa edersin, tarihinde varı yok, yoku var yaparsın. Hmm. Tamam mı? Yani onu ben keşfettim, bunu ben buldum, onu benden aldılar. Bu psikolojik rehabilitasyon bunlar. Eee kendinde bir değer vermezsin bak. İşte geçen bir konferansta söyledim onu. Şimdi i̇şte beni bir arıyor, hocam cezer üzerine bir söyleşi yapmak istiyorum size diyor. Bu 5 10 yıl önceki bir hatı daha da fazla. Şu cezer şöyle niye? Çünkü Leonardo Vinci'nin burada bir şeyi var, sergisi var, gitmiş görmüş, damarları kabarmış cezer üzerine. Şimdi böyle bir psikolojik tepkiyle bu uzanıyor. Tarih tepki işi değil ki ya. Yani cezeri'yi hakikaten öğrenelim ya da bizim tarihimizde... Sırf cezeri yok ki. Bak şimdi çok ilginç bir şey. Yani yanlış anlamasın insanlar ama... Yani, üniversitelere verdiğimiz isimlere bak. Şimdi neyse oraya girmeyeyim yanlış anlayacaklar. Ben yanlış anlamasınlar desem bile. E, bizim kendi tarihimizden bir ismi veriyor musun üniversiteye? Mesela Ahmet Cevdet Paşa Üniversitesi niye yok? Ahmet Cevdet Paşa'nın adının bir üniversiteye verilmesi gerektiği e, derecede önemli bir isim olduğunu biliyor muyuz? Fark edildi ya da bu sorusu? <gülüyor> Yahu şimdi bak. Önce ya. Şimdi bak. Neyse söyleyeceğim artık. Kim ne derse desin. Tunus'ta İbn-i Adun Üniversitesi var. Cezayi'de var. Fas'ta var. Türkiye'de de kurduk. Allah selamet versin. Niye Ahmet Cevdet Bak Arap Ahmet Cevdet Paşa Üniversitesi kurmuyor. Ama biz de kurmuyoruz. Anlatabiliyor muyum? 3 tane var zaten i̇bn Haldun Üniversitesi dünyada. Belki daha da fazla bilmiyorum. Biz kendi değerlerimizi... Yani sen kendi malını korumasan... Kimse korumaz zaten. Sen kendi tarihsel değerlerini... Her alanda... Gündeme getirmezsen... Birkaç tane ismi... Işte Yunus Emre, Mevlana... Ee, birkaç ismi mimarsından Bu kadar. Aşık Paşa nerede? Şey devam ediyor o zaman. Batıya etkisi oranında sizin söylediğiniz şey. Kendi isimlerimize de batıya etkisi oranında kıymet veriyoruz ya. Bir çok kalburüstü isimler var. Bir de ideolojik olarak bazı grupların önemsediği isimler gündemde. O da ideolojik pozisyonlarla alakalı. Kültürün kendinde ürettiği önemli değerleri bugüne taşıma konusunda yine sıkıntımız var. Evet. Yani. Hmm. A bir grup önemsiyor ideolojik olarak mesela. O gündeme oluyor, geliyor çarpıtılmış bir şekilde. Bütünün bir parçası değil o ideolojik pozisyonu besleyecek şekilde tanımlanıyor. Ya da çok kalburüstü uluslararası tanınlığı olan bir şekilde. Senin görmenizden gelemeyeceğin birkaç isim var. Ama senin tarihinde onlarca binler misin? Üzerine sempozimler bir şeyler yapılıyor. Yani, Onu kastediyor. Evet evet şeyi gene aslında ilk bölümde söylediğimiz yer hocam bu gelenekle kurulan ilişki geçmişte kurulan ilişkide bütünüyle yok sayanlar dedik onların da bilgiyle irtibatlı bir şekilde bunu yapmadıkları şöyle akademik olarak bu bilgi var ama bu bilginin toplumsallaşması dedik ya oryantasyonu değere dönüşmesi moral yapılara kılcal damarlara silmesi refleksi kültüre aktarılması problemimiz var Hala mesela sali ya. Yani bırak Ali Kuşcu'yu takıittir nasıdı. Ya, ya Salizeki yok kültürümüzde. İşte yeni yeni işte Ankara'daki hocalarımızın, işte İstanbul'daki hocalarımızın çalışmaları yeni yeni. Bir de bunu ne kadar kamusallaşacak ondan da emin değilim yani. Ya Salizeki gibi adam, bir adam başka bir kültürü olsun, heykelin dikerler. Çağdaşsa çağdaş, modernse modern. Yani adamın öyle bir sisi de yok, sıkıntısı yok. E, ve e, kal birinci sınıf bir adam. Ama yok. Kültürümüzde kılcar damarlara sinmiş, kamusallaşmış bir karşılığı var mı? Yok. Bir üniversiteye adı verilebilir. Bir kuruma adı verilebilir mesela. Onun gibi. Aydın Sayılı Hoca'nın e, paranın üzerine şeyi konuldu mu hocam? Fotoğrafı? Var. 5 liranın. 5 liranın üzerine fotoğrafı var. Bir vesileyle bir tarama yaptım. Türkiye'de son darda Aydın Sayılı Hoca üzerine bir şey yapıldı mı diye. Bir üniversitede bir şey yapılmış. Hiçbir şey yapılmamış. Yani Şimdi şöyle yapılıyor da yok yok yok haksızlık mi? yapmayalım yapılıyor da çünkü e, o geleneği devam ettir var ama e, şey, kitleselleşmesi anlamında dedim. Tabi Aydın Sayın Hoca'nın başarısına paralel bir tanınırlığı yok. Yani Türkiye'deki bilim tarihçiliğinin hem modern anlamda çağdaş anlamda hem de teori sahibi insan. Yaptığı çalışmalar az ama aşılmış çalışmalar değil. Hmm. O anlamda söylüyorum. Popüler e, bilim tarihçilere bakalım. Dünyadaki bilim tarihinin teknik tanımının altına düşmüyorlar ama daha meşhurlar. Hatırlıyor muyum? Nedenini mi nasıl anlayacağız diye hocam. Yani Bizim devlet paraya da koymuş. Daha kü ne kültürel bilincimizle alakalı. Yok o para meseleleri de biraz bu fakirin müdahaleleriyle. Eyvallah Allah razı gelsin o zaman <gülüyor> diyeyim. Vaktimiz de daralıyor tabii de hocam şey yeniden bir reklama e, girecekmişiz. E, dilerseniz ikinci meselemize yani yok sayanları konuş, ikinci başlığı da konuşalım evet. ne kadar konuşabilirsek e, yoksa beşi tamamlayamayacağız. E, geçmişte yaşayanlar. Evet. E, geçmişte yaşayanlar bir güvenlik arzusu. E, dolayısıyla neden böyle olmasın? Geçmişi tamamen dondurup kimlik haline dönüşlerine olabilir. Onun sıcaklığı, rahatlığı. Yani e, hemen her, her konuda, hemen her konuda, özellikle anlam değer dünyası konusunda e, bu geçmişte yaşayanlar da parça parça bir grup ilk 400 yıl İslam medeniyetinin ilk 400 yılında biraz bir garip bir şey bu yani farkında değil Osmanlı'yı, Selçukluyu, Osmanlı'yı tamamen eden bir kesimde var. Herhangi bir konuyu tartışırken, işte ilk 400 yıla atıfla, hatta Emevilere atıfla meseleyi çözen. Umar kendini... kendilerini daha dindar kabul ediyorlar. <gülüyor> Yahu kendini yok sayıyor. Şimdi o, o ayrı bir konu da, herhangi bir konuda örnek verirken, bir meseleyi anlatırken, İslam medeniyetinin kendi içerisinde çözdüğü problemleri daha sonra çözülmemiş gibi varsayıp, ilk 400 yılda çözülmemiş olabilir canım, daha sonra çözülüp pek çok problem entelektüel fikri problem buna ben gizli Arapçılık diyorum kimse kusura bakmasın böyle bir şeyimiz var yaklaşımımız var yani bir dönemi 95 yıllık bir dönem İslam tarihi 1500 yıllık bir dönem 95 yıllık dönemle tüm medeniyeti yorumlamaya kalkıyorsunuz oradaki tecrübe aşıldı gitti çoğu unutuldu gitti onlar sonradan uyandırılmış konulardır oryantalist çalışmalarla uyandırılmış sahte meseleler var şu anda gündemimizde Anlatabiliyor muyum? Biz kendi gözümüzde de kendi metotlarımızda da değerlendirmiyoruz onları. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu diğer, e, dini konularda değil her konuda bunu yapıyoruz. Felsefi meselelerde de bunu yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? O dönemde bu anlatabiliyorumun da ağzıma yapıştı. Sık kullanıyorum kusura bakma. Estağfurullah. Yani bir şey demek gibi bir şeye dönüştü bu. E, siz şimdi cebiri aldınız diyelim. İslam dünyasındaki cebiri. Harizmiyle bitiriyor musun? Yok diyorsun ki işte ondan sonra gelenler var, Keleci var, bu Kamil var, işte Sam var, Ömer Hayyan var, şerefet geliyorsun. Bu nasıl gelişmiş gösteriyorsun. Daha astronomide aynı şeyi yapıyorsun. Peki bunu diğer konularda niye yapmıyorsun? Evet, yani yani matematik gelişti, efendim astronomi gelişti, cebir gelişti, geometri gelişti, optik gelişti. Sen optiği, Kindi'nin, Farabi'nin abinin yaptığı optikle mi? İbn-i diyorsun, onunla yitirmişsin, Kemalettin Faris diyorsun. Sonra atlıyorsun, Takhiyettin Rasut diyorsun, adam 1580'de, 1580'de ölmüş. O zaman oraya kadar getiriyorsun. Mekanik diyorsun, Beni Musa'dan alıyorsun, Cezerisi. Ondan sonra ta yine Takhiyettin'e getiriyorsun. Peki diğer konularda niye bunu yapmıyorsun? Her konuda bu böyle. Yani medeniyetin kendi tarihsel tecrübesinde pek çok mesele alınıp çözülmüş. Mimari konuda da öyle. Sen Emevi Mimarisini mi şey yapıyorsun? Süleymaniye o zaman ne yapacaksın? Ve konuşurken de böyle konuşuyor. Farkında da değil geçen hafta örnek verdik. İşte 700 yıldır Müslümanlar barbarlık içinde yaşıyor diyor. şunu bunu söyleyen entelektüel kendince çıkart bin, iki, bin, 2021'den 700'ü 1321'e denk geliyor. Osmanlı tecrübesi gitti tamamen. Safeviler gitti, Babürler gitti. Süleymaniye, Selimiye, Dede Efendi, efendim, Itri hepsi gitti yani. Barbar bunlar. Ya böyle ucuz şey yapıyorsun. Anlamıyor musun? Böyle e, hep tabii bunu sadece e, cehaletle de alakalı değil, ideolojik pozisyonlara alakalı. Bir de kısır tartışmalara bizi hapsetmiş. Yani, müzik meselesi. Bir, bir tarihin bir yerine gidip orada bir yorum alıyor. Satranç meselesi. Her konuda bunu yapıyoruz canım. Evet. Yani e, demek istediğim bir İslam medeniyeti tarih İslam medeniyetinin tarihsel tecrübesi tarihseldir bir kere. Hmm. Orada bir sıkıntı yok. Büyük bir. Ama bu tarihi kendi içerisinde bir bütünlük içerisinde okuman lazım. Ve tek, tek anlamı da değil. Yani senin Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet ayağın farklı. Çin farklı, Hint farklı. Yani İslam dünyasında tek bir tecrübe de yok. Afrika farklı. E onun şartlarıyla alakalı. Çünkü bu cisimleşme dediğimiz şey var ya. Hani bir şeyi tecessüm ederken coğrafyayla alakalıdır bu. Eğer hepsini tekbir etmeyeceksen farklı tarihsel tecrübelerinde var olduğunu her türlü dikkate almak zorundasın. Tabii. Zaten. Dolayısıyla geçmişte yaşayanlar e, bugüne söyleyecek bir cümlede kuramıyorlar. Değer üretemiyorlar. Hmm. E, kısır tartışmalarla Orada belki sadece şeyi sorabilirim hocam. E, vakitte bitti diyorlar arkadaşlar ama e, düşünce ve eylem pratikleri açısından bir e, ayrım yapılabilir mi? Yani birinin ben babam gibi yaşamak istiyorum. Kendi kişisel tercihine bir şey diyemeyiz canım istese gitsin mağara devrinde yaşasın. Biz toplumsal olanla... İlgileniyoruz Tabii, ya yani Bana teklif ettiğin cümleye bakarım ben. Senin bireysel olarak sahip olduğun cümleye ben saygı duyarım. Bu beni ilgilendirmez. Hmm. Ama sen bu cümleyi toplumsallaştırmaya başlarsan... ...ben bu toplumun geleceği açısından oturur seni müzakere etmek isterim. Eyvah. Bu cümle bizim önümüzü açar mı, tıkar mı? Hmm. Yani tamam. bana <gülüyor> anlatabilir ya yani Sen el kanun fıt hastane kurarsan... Ben devlet olarak oraya gelir ya da bir entelektüel olarak oraya gelir derim ki bir dakika. Bunu ne açıdan açıyorsun? Yani İbn-i Sina'nın Elkan'ın fıttıbıyla ameliyat mı yapacaksın derim sana. Basit bir evet. örnek ama bu. Tamam. Hocam oturdu hocam. Yani evet. tabip bir sahabinin e, bilgi e, bütünüyle gelip bir hastane açarsa daha da. Mesela e, yani Elkan'ın evet. fıttıb da en gelişmiş tıp kitabımız neticede. Evet. Ondan sonra da tıp gelişiyor tabii de. E, buna bakarım ben. O cümle toplumu ilzam edici bir hale dönüşürse ben de o toplumun bir ferdi olarak o toplumun geleceğini dikkate aldığım için politik güç güçsem politik güç olarak entelektüel güçsem entelektüel gözüksek orada müdahale ederim. Eyvallah. Evet, gayet doğal. Ee, hocam geçtik. Reklamdan sonra e, gelenekle kurulan ilişkinin çeşitli başlıkları dediğimiz beş başlığa devam edeceğiz burada. Evet soruların peşinde de yeniden birlikteyiz. Son bölümdeyiz artık. Biz başladığımız yerde bir hızlıca ne oldu ne konuştuk onu müsaadenizle tekrar hatırlatayım. Gelenekle kurulan ilişkinin beş başlığı sizin tasnifinizde olduğunu söylemiştik hocam. Yok sayanlar geçmişte yaşayanlar Üçüncü başlığa geldik. Hızlı gidersek belki beşini birden bitirebiliriz. Bir yetiştirmeye çalışıyorsun. Evet, şu andaki şeyim en <gülüyor> tek endişem o hocam. Ee, geçmişle geçmiş ile yaşayanlar. Evet. evet. Bu ikisinin e, ne farkı var? Geçmişte yaşayanlar. Şöyle, geçmişte yaşayanlar geçmişe gidiyorlar yani. Bu dünyadan kopuk. Geçmişle yaşayanlar ise geçmişi bugüne getiriyorlar. Fark bu. Ha, eyvallah. Yani bir şey oluyor. Aa bak şunu şöyle dedi falanca alim. E diyebilir yani Aristoteles'in ki senin miden ağrıdı. İbn Sina şöyle de diyor. Diyebilir. Bugün ne diyor ona bakacaksın. Tamam. Tıpta aslında böyle sorunumuz yok büyük oranda. Her konuda söyleyeyim. Pazar değişti canım. Şimdi sen ekonomik ilişkiler, aletler, edevatlar değişti. Yani diyelim ki bu Süut zamanındaki Osmanlı pazarı mı bugünkü pazar? Ya kapitalist sistemde yaşıyorsun sen. Oradaki el bak tecrübenin bugüne aktarılan tarafları olabilir. O tecrübede kavramlar nasıl üretilmiş? Yargılar nasıl? Yöntemler nasıl kullanılmış? O tecrübe kullanılması başka bir şey. Sonucu kullanıyorsun. Soru yok. Cevap var ama. Anlatabiliyor muyum? Kastettiğim bu. Her konuda bunu yapıyoruz ama. Yani. Evet ama şöyle bir sorun var hocam şimdi. E, tıp e, çok açıklayıcı ve anlaşılır burada. Yani evet gelişti. Hemen değiştiriyoruz. ayağı uyduruyoruz. Tamam, iktisat, için örnek i̇ktisat, i̇ktisat için de verebiliriz. İktisat için örnek verdiğimizde atıyorum faiz. Ebu Suud evet bir yaklaşım ortaya koydu. Ee, çok büyük eleştiri aldı. Devlet gücüyle diyelim e, hükmü ya da yaklaşımı cari oldu. Çok rahat konuşuyorsun <gülüyor> Yusuf bu konuda. <gülüyor> bugün Öyle değil o. Öyle olur mu canım? Şimdi, bugün, şimdi mesele e, bak ilkelerini muhafaza edersin. Senin bazı ilkelerin var. Adalet ilkesi gibi. Ama o ilkenin uygulanması şartlarla alakalıdır. E, ya yani Mimari Fikrin olabilirsin ama mimari fikrin ahşapla gerçekleştirilmesi var. Betonla gerçekleştirilmesi var. Fikirler mesele değil. Şimdi şöyle düşün. Akayde, get, akayde ilişkin şüpheler 500 öncesiyle aynı mı canım? Kapalı bir evrende yaşıyordun. Belli bir kozmoloji vardı. Belli bir astronomi vardı. Ona göre sorular üretiliyordu. Allah'ın varlığıyla, birliğiyle ve ona göre sen ispatı vacip disalleri yazdın. Akait metinleri yazdım bak. Kelam demiyorum. Akait. Bunlar geçerli mi bugün? Değil. Değil. Dediğimiz Ama var... ilkeler geçerli mi? İlkeler geçerli. İlkeleri ifadeleri değişti. İfadesi bile değişir onun. Hmm. Tevhid ilkesinin ifadesi bile değişir. Dil değişiyor çünkü. Mesela bunu dediğiniz için hocam, geçmişle yaşayanlar sizi linç edebilir. Ya bu kadar şey düşünme bence. Onlara nasıl bunu anlatırız derdindeyim biraz. O yüzden. Ya önemli değil o. Şimdi biz... İddiamızı iyi niyetli ortaya koyalım. Kim ne yaparsa yapsın. Onları düşünerek hiç yapamayız. Ee, bir de dediğim gibi herhangi bir iktidar alanı oluşturmak için iş yapmadığın zaman sana kimse bir şey demez merak etme. Evet. Çatışmaların yüzde doksanı fikirlerden dolayı değil o fikirlerin toplumsal organizasyonlardaki karşılıklar alakalıdır. Onu da bir kenara yazabilirsin. Benim dükkanım yani, yok ki diyorsunuz. Yok tabi. Pastadan, pastadan aldığım payla alakalı o biraz. Evet. Şimdi eee Yine bu da bir toplantıda örnek verdik. nesef akaidi ve Taftazan'ın şehrin Düşün. Bu temel ders kitabı. Maturi'de akaidi. Şimdi nesef akaidindeki temel ilkelerine bizim problemimiz yok canım. Ne Cenab-ı Hakk'ın varlığı, Kadir-i Muhtar olması, ne nübüvvet meselesi, ne meaat meselesi. Bu zaten onlarla problem varsa inanmıyorsun demektir. O da senin tercihin, o da saygı duyuyoruz. Aynı bir konu ama Müslümansan belirli ilkeler var zaten. Ama o ifade ifadelendirilmesi, o ilkelerin savunulması, onunla ilgili şüpheler değişiyor. Yani bunu ben söylemiyorum ki canım, klasik kelam kitaplarında. Çünkü oradan diyelim ki cevher Araz meselesinden gidiyor meseleyi anlatırken. Atomculuk, felsefi atomculuk var. Bugün onları devam ettiriyor musun? Ettirmiyorsun. E, çünkü senin kozmolojin, fiziğin, şu buyun değişti. Anlatabiliyor musun Sen tutup nesefi Akaidini ya da Taftazani Şehri'ni ya da Hayal-i Aşiyesi'ni... ...tarihsel bir metin olarak incele. Ben onları okuttum, diyorum yani. Merak etme. E, Tarihsel bir metin olarak inceleyebilirsin, oradaki gayreti takdir edersin. Onlar kendi döneminin en iyisini yapmaya çalıştı, o insanlar. Ama bugüne taşınmaz o. Bak, tekrar diyorum, ilkeler, aksiyomlar cihetinden değil. Bu hemen hemen her sistem için böyledir. Sen aksiyomları dedettin de zaten o sistemin dışına çıkıyorsun. Fakat bunun ifade edilmesi, bunu, buna ilişkin teorilerin geliştirilmesi, bunun nazariyleştirilmesi. Bak, nazariyleştirmek ne demek? Karşı taraf anlatmak için yaşadığın çağın o karşının bulunduğu zaman diliminin dilini kullanacaksın. Nazariyat odur. Hmm. İster e, nedir onun adı? Şer'i nazari şer'i olsun. Taşkobizade'nin ayrımını yapalım. İster nazari aklı olsun. İster nazari şer'i olsun. İster nazari irfani olsun. Sen bugün İbn Arabi'yi anlatırken İbn Arabi'nin kullandığı kozmolojik tasviri kullanırsan minne sana güler. Ay alta, üstte dünya mı kaldı canım? i̇bn Arabi ondan ibaretmiş gibi sunarsan, sunarsan ona gitti. haksızlık etmiş olursun. Tabii ki yani İbn-i Arabi çözmeye çalıştı? Soruları neydi? O soruları sorduğunda verdiği cevaplar dönemin imkanlarıyla alakalıydı. Dönemin bilimleri, dönemin sanatları, dönemin örneklemeleri bile ona görev veriyor adam. Şimdi sen bak dilde şöyle düşün. Kar olsun felek. Kahpe felek. Feneğin çemberinden geçmek. Bunun bugün kozmik bir anlamı var mı? Tamamen edebiyat bugün değil mi onlar? Evet. Ama klasik Şimdi kozmoloji ve astronomi feleklere göre çalışıyordu. Felekler vardı. Şimdi sen feleği lafız olarak muhafaza ediyorsun. Peki bunun gönderimi ve gösterimi var mı? Yok. Var dersem komik olur değil mi? Bunun gibi işte bu. Bu durumda geçmişle yaşayanlar aslında ilk elden öncelikle geçmişe haksızlık yapıyorlar. Haksızlık yapıyorlar. E, tabii, tabii tabii. Hayır bir de bir süre sonra sen şey yaparsın. Gerçeklikten kopup koparsın ve senin bilmeyen insan çıkmaz bilakis çıkıyor hocam. Yok. Şöyle ama. Yok. İşte bugünkü atıyorum tıkanmanın şöyle, sebebi Şöyle bu? Şimdi bak marjinal olabilir. Sen bireysel olarak tercihlerin var. Kimse sana karışmıyor canım. Ama sen bir Müslüman olarak mesela İslam din açısından bakalım ona ya. Bir Müslüman olarak İslam'ı herkese anlatmak mükellef misin değil misin? Mükellefiz. E Bunu nazarileştireceksin o zaman. Çinliye nasıl anlatacaksın bunu? Döveceksin en fazla değil mi? Baskı uygulayacaksın. O, o da dini bir şey değil. Şimdi bir örnek vermiştik. Hatırla. Lao Tizi, e, 1690'da e, Çin'deki Manşurya Hanedanı'nın baskısı neticesinde e, o baskıyı aşabilmek için ne yaptılar? İslam'ın kaynaklarını Arapça ve Latinceden, Arapça ve Farsça'dan Çince'ye tercüme ettiler. Han İslamı dediğimiz, Han kitabı dediğimiz, İslam kitabı diye bir şey ürettiler. Niye? Çinlilere İslam'ı anlatmak ve onlarda onlara kendi pozisyonlarını göstermek için. Ve bunu yaparken ne yaptılar? Çin kültürünün konfüçyanist terminosunu kullandılar. İslam'ı anlatırken 3 metin yazdı. Hazreti Peygamber'in hayatı. İslam akaidi ve İslam hukuku. Ve Çinliler bunu okuduktan sonra, bunu anlattım ben burada. Çinliler bunu okuduktan sonra Çin Diyanet Başkanı e, akaid kitabına bir takriz yazdı. Fıkıh kitabına da asker mini Savunma Bakanı o dönemin şartlarıyla. Tabii. Ya niye? Çünkü anladılar. Çünkü Çinler Manşurihaneden, savaşçı bir haneden e, İslam'ın Budizm gibi savaşmayı engellediğini düşünüyorlardı. Görünce vazgeçtiler. Demek istediğim şu. Siz bir çağın içinde yaşıyorsunuz. Bunun dili var. Bu dilin de, günlük dil anlamında değil. Yani natural language'ten, doğal dilden bahsetmiyorum. Eee sen siz şimdi kuantum fiziğini efendim nedir? Atom altı fiziği, nükleer fiziği, relativiteyi, Big Bang teorilerini, çeşitli kozmoloji teorilerini, genetiği, şunu bunu, transmanizm, posthümanizm bir sürü şey var. Bunların hiçbirini görmeyip geçmişte yaşayabilirsin. Bak bunu var mı? Hiç bunlarla ilgilenmiyor adamlar. Yaşayabilirsin. Etrafında 5-10 kişi toplayabilirsin. Peki ne olacak? Sen çinden de sorumlusun. Maçinden de sorumlusun. Ne demiştik? Müslüman e sadece Müslümanların derdini konuşmak Müslümanlar Müslümanca bir tutum değil. Biz kainattan sorumluyuz, sadece dünyadan değil. Böyle inanmıyor musun? O zaman düşün bir. Biz tüm kainattan sorumluyuz. Sadece Müslümanların derdini konuşmak Müslümanca, Müslümanca bir, bir tutum değil tabi canım. Yani dünyada olup biten bu zulümler, bu adaletsizlikler, bu hak yemelerle senin fikrin olacak. Çin'deki Uygur Türklerine yapılan, efendim Latin Amerika'da bununla Müslüman olması gerekmiyor ki. Zulümler de size zulümdür. Bunlarla ilgili senin fikrin olmayacak Kapitalizm, zulüm üretiyor. Senin bir fikrin olmayacak mı? E o zaman sen ne işe yarıyorsun? Ha bu neye benziyor biliyor musun? Dini sadece akidevi bir yapı olarak korumaya benziyor. Bu e, bir marjinalleştirme yaratılır. Halbuki biz insanlar bunu anlatmakta yükümlüysek, insanlarla bunu anlatabilecek dilleri geliştirmemiz lazım. O nazari dil o. Nazari akli, nazari şerri ve nazari irfani diyor Zade. Bunu yaptığın zaman insanlar seni dinler. Öbür türlü Çatışma, efendim, zorbalık, şiddet, her şey ortaya çıkar. Taraftarların olur ama kimseye bir şey ama anlatmayan. Yani uzun vadede gölleşirsin, çürürsün, gidersin. Hmm. Bitnesi sonra kendi çocuklarına bile bunu anlatacak bir dilin olmaz. Bugün yaşadığımız tıkanmanın belli oranda belli yerlerdeki sebebi bu. Tabii canım bu. şu anda dünyada olup bitenleri ne kadar takip ediyoruz? Yani, yani Cemil Meşhur ya Tanzimat aydını bizden daha ufukluydu bu konuda. Ne takip ediyoruz? Ne kadar takip ediyoruz? Ve bunlara ne kadar? Ve hangi perspektifle, hangi yöntemle cevap üretiyorsun? Şimdi ortada bir sürü yeni teknolojik gelişme var. Bunlar sadece teknolojik olarak, bilimsel olarak kalmıyor. Buradan felsefeler üretiliyor. Buradan dinler üretiliyor. Çok çeşitli teoriler var. Ve sen bunlara karşı ne geliştireceksin? Onlara cevap yetiştirmek anlamında demiyorum. İnsanlar seni niye dinleyecek? Ne değer üretiyorsun ki seni ciddiye alsın insanlar? Bu dünyada. E tabi. Neyi teklif ediyorsun? Senin teklifin ne? Senin e, anlatın dedik ya, hikayen ne senin ki insanlar gelsin, o hikayede rol alsınlar. O geçmişten getirdiği şeyi koruyor hocam. Onun iktidarı. Yani onun bak gölgesinde. şöyle, şimdi mevcudur reddederek, şunu kullanmayalım, bunu kullanmayalım, şöyle yapmayalım, ne olacak peki? Yani sen insanlara cep telefonu kullanma. Çıkar bin kişi Türkiye'de. Belki bilmiyorsun insan çık, o kadar. Hangi genç cep telefonunu bırakıp da senin yanına gelir? Şimdi Hudson'ın güzel bir benzetmesi var ya Sümerler yazıyı icat ettiler. Sen yazıyı kullan ya da kullanma. Senin tercihin ama kullananlar tarihte kaldı. Kullanmayanların adı esamesi yok. Kaydı yok çünkü. Anlatabiliyor musun? Bu bir icat. Bugün sen teknolojisi şuyu buyu neyse bunları yok sayarak yaşayabilirsin. Canım. Bu senin tercihin buna. Kimse de bir şey demez. Var böyle insanlar. Amerika'da kasaba var. Hiçbir elektrikli alet kullanmıyor. Gittim yahu. Kimse de bir şey demiyor gayet de mutlu insanlar. Peki bunların dünyaya söyleyecek bir sözü var mı? Yok. Dünyaya söyleyecek bir sözün yoksa sen de öyle yaşa zaten. Hmm. Ama dünyaya söyleyecek bir sözün varsa dünyaya dikkat almak zorundasya karşıdakinin dilini bilmeden ne anlayacak? Adam İngilizce öğrenmeyeceğim ben. Çince öğrenmeyeceğim, Japonca öğrenmeyeceğim. Alman ne konuşacaksın peki? Budur. Benim söyleyecek bir sözüm varsa bu sözümü o insanlara ulaştıracak enstrümanları icat etmem lazım varsa onları ıı e, etmem, istihdam etmem lazım. Müslümanın diyorsan kendini öncelikle. Çünkü Müslüman tavır budur. Ya öyle tabii canım. Normalde. Ya biz e, ne demiştik? İyi nedir, doğru nedir, güzel nedir dendiğinde kendisine bakılacak bir ümmet olmak, imam, önder olmak bu işte. yani Öbürü hikaye. Yani siz bugün dünyada iyi dendiğinde, güzel dendiğinde, doğru dendiğinde sana mı bakıyor insanlar? Yok o zaman sen bu itikadi olarak Müslüman ol ya da olma. Söyleyecek bir sözün yok. Ya kardeşim sen evinde sazını çalıp dinleyebilirsin. Kötü de çalabilirsin. Kimse seni yargılamaz. Ama insanlar beni dinlesin istiyorsan besteyi ona göre yaparsın. Efendim, güftiyi ona göre yaparsın. Ona göre çalarsın. İnsanların zevkine dikkat edersin. Değil mi? Ya da insanlara üst bir zevki yakaladığını düşünüyorsan insanın zevkini bilmiyor O üst zevki anlatırsın dersin ki bakın sizin e, müzik zevkiniz çok banal. Ben size daha üst bir müzik zevki, emin olun insanlar bunu dinler. Yani ellerinde mevcuttan daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzel insana teklif ettiğinde bunu dikkate alırlar. Hele Türk müziğini temsil ediyorum gibi bir iddia içindeyse. Mesela, içindeysem. ya da şiirini. Ee, şiirini. Müzik senlere yükler mi? Şiir şairleri de şey <gülüyor> Aslında benim hep göndermelerim evet. başka da. Evet, hocam. evet. Ee, hocam şimdi geçmişle yaşayanları da bir yere koyduk. Geçmişi şimdiye göre tahrip eden. Tabi yani öyle bir... biraz açık uçlu bir şey. Hayır açık uçlu İki değil. İki tarafıyla da çünkü ya mümkün. öyle bir anlatıyor ki Maturidi mesela o çağdaş bir e, varoluşçu filozof. Evet. mümkün ama hocam. <gülüyor> ya tabii ki mümkün. E, i̇nsan evinde her şey çıkar da o gerçekliği çarpıtmış oluyorsun ama. Öyle bir geçmişi yok İyi senin. niyetle yani. bile yapsam. Ya da işte çok e, genel ifadeler. Her şeyi biz bulduk. Önce biz bulduk gibi. Tarihte olma, yani öyle bir medesi anlatıyorsun ki öyle bir medesi yok. Kafanda üniversite kavramı var, hmm. ona göre bir üniversite kuruyorsun. Üniversiteyi öyle bir anlatıyorsun ki sanki bugünkü üniversite gibi şey öyle bir medesi anlatıyorsun. Bugün öyle değil. Ya da öyle bir Osmanlı devleti anlatıyorsun ki Çağdaş Devlet Teorisine göre. Şimdi i̇şte bilmem nerede buluyorsun? O kurumu bir... bir bir sürü her taraftan farklı okuma biçimleri geliştiriliyor. E, bu geçmişi anlamayı engeller. Geçmişin bir kültür uzayı var. O uzayı aşamaz. Yani o geçmiş, bu geçmiş derken bunu da topyekün değil. İlk yüzyılın başka tefsirlerde bile bunu takip edebilirsin. Yani tefsiri, tefsir alimleri tefsirlerini yazarken kendi çağının birikimi imkanlarıyla yazıyorlar bunu. Yani Razi'nin tefsirini sen 1210 Razi'nin ölümü, Razi'nin tefsir ul kebirini, büyük tefsirini yani dördüncü yüzyılda yazamaz da kimse. Çünkü bilmiyorlardı, kozmolojiyi bilmiyorlardı, mantığı bilmiyorlardı, yok deniz daha. Farabi yoktu, i̇bn Sina yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Anlatabiliyor muyum? O onlar olduktan sonra Razi <gülüyor> e, o tefsiri yazabildi. Dolayısıyla sen her yüzyıl ya da her coğrafi ise oradaki kültürün e, uzayını dikkate alman lazım. Kavramlarını, yargılarını yani taşımayacağı yük yüklememen lazım. Yorumun yorumun e, yorum e, Şeyim nedir? Aşmamalı. Bak biz şataat kelimesi kullanırız biliyorsun tasavvufta. Ne demek şataat? Ee, Değilmen döndüğünde arpa buğday öğütür ya. O, o öğütürken orada bir şey vardır. E, unun olduğu. O taştığı zaman ona şataat denir. Lafız anlamı taşımazsa anlam lafızdan taşarsa o şataattır işte tasavvufta. Şimdi bu tarih içinde geçerli. Senin yorum yaptığın dönem ve kültür o yorumu taşımalı. O zaman şataat yapmış olursun. Ne demek şataat? İşte o e, senin yorumunu taşımaması demek. Diyorsun ya bu Sufi konuştu ama bu şataat bu. Hakiki anlamıyla alma bunu. Buna döner bu. E, tarihi tamamen şataata çevirirsin o zaman ya. Hmm. Olmayan bir tarih bu aslında. Öyle bir tarih hiç olmamış. Ne kurumları bakımından, ne bilimleri, ne düşüncesi bakımından sen kendi hayalini hmm. oraya yansıtıyorsun. O da Oradan o ger hareketle bugünü kurmaya çalışıyorsun. Ya övüyorsun ya sövüyorsun ve dolayısıyla o gerçekliği anlamıyorsun. Bugüne taşıyorsun o çok banal. O da bir yapay e, sanal bir dünya üretiyor. Ve tehlikeli. O da tehlikeli. Burada belki. hocam bir ara soru. Şimdi Geçmişi geç tarif ediyorsun yani. Anakranik bir okuma yapıyorsun. O terimleri, teknik terimleri kullanmamak için bir sürü şey anlattım ama. Yani anakranizm diyoruz biz buna. Hayır gayet anlaşıldı. Bir ara soruyla hocam. Şöyle. Şimdi razi dediniz diye söylüyorum. Yani i̇nsanların en büyük kafalarından birisi. Bir yaklaşımı da var. Bir dönemde tüm dönemleri kuşatacak bir metin değil. Ee, oraya gidip devamlı oradan e, onu merkeze almak diyelim. Orada üretilen metni merkeze almayı eleştirdik. Hayır bak şimdi ayrım yapalım. Sadece. Mı? Şöyle. Şimdi biz diyelim ki Aristoteles'in ya da i̇bn Sina'nın ya da Razi'nin ya da Kant'ın metinlerini güncelleyebiliriz. Tamam. Oradan hareket ederek felsefi fikirler de üretebiliriz. Bu başka bir şey. Ama Kant ne dedi? Razi ne dedi? i̇bn Sina ne dediği kendi bağlamında oturarak anlayabiliriz. Geçmiş tecrübeyi bugün için istihdam etmek başka bir şey. Geçmişi geçmişte o kendi uzayında anlamak başka bir şey. Tamam. Bunu şöyle şu yüzden sordum hocam. Hani Bu süreci hızlandıralım. Cevdet Paşa'ya geldik diyelim. Cevdet Paşa e, ya da e, geçmişin ya da aşılması gereken şeyin ya da alıp sadece bir yere olması gereken bir başlık olduğunu söyleyecek biri için bir e, takım şeylerimiz var mıdır? Var tabii canım. Cevdet Paşa e, bizim var. kültürümüz için son derece önemli bir isim. Her açıdan ya. Yani. Yok hani onu merkeze koymak, onu yok saymak arasında e, ya Cevdet Paşa'yı boş verin e, diyecek biri için yani bir ilkeler bütünü bir kılavuz burada nasıl bunu ele almak ne nasıl koymak lazım bu senin yöntemine göre değişir tabii yani Cevdet Paşa'yı tutup devlet adam olarak ele alabilirsin, hukukçu olarak ele Hı. alabilirsin, düşünür olarak ele alabilirsin adam çok ciddi bir düşünür aynı zamanda döneminde sosyalizm, komünizm bir sürü konuda fikir üretmiş bir adam çok erken bir tarihte bu senin biraz hem gelecek tasavvurumla alakalı, ne için istihdam edeceğinle alakalı hem de yönteminle alakalı. Senin ilgilendiğin konuyla alakalı değilse Cevdet Paşa'yı tabii görmesinden gelebilirsin. Yani mimarlık konusunda Cevdet Paşa'ya bakmasın. Mimar kemaletine bakarsın mesela. O biraz da onlarla alakalı. Her insan her konuda istihdam edecek ya da değerlendirecek, gündem alınacak diye bir konu, şey yok. Bağlamı itibariyle e, gene ama yukarıdaki söylediğimiz şey yok sayanlar için söylediğimiz o bilgiye sahip ol. Tabii. Sahip olduktan sonra bir yere Tabi tabii, tabii tabii yani hiç görmezden gelebilirsin canım ama bil yani. Eyvallah. Ee, geçmişi şimdiye göre tahrip edenler de sanal aslında dünya şey oluşturuyorlar, oluşturuyorlar dediniz. Son yerde beşinci başladığımızda geçmişi şimdinin bir parçası kılanlar. Evet İşte o başta konuştuğumuz geleceğe ilişkin bir eyleme kalkıştığımızda bir iş yapmaya kalkıştığımızda Geçmişteki tecrübeyi ona yedirmek anlamında. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki biz dil felsefesi çalışıyoruz. Dil felsefesi, çağdaş dil felsefesinin geldiği bir nokta var. Bu çünkü neticede bir bilim. O bilimin kendine göre bir yöntemi var. Sen bunu çalışırken, diyelim ki Seyyid Şerif Cürcihani'nin, Ali Kuşçu'nun, Taftazani'nin, ne bileyim ben Cürcihani'nin, Cürcaninin yaptığı dil çalışmaları, dil felsefesi çalışmaları, dil ile ilgili kanaatlerini buradaki yapıp etmelerine katman, yedirmen anlamında. Her konuda bunu yapabilirsin. Yapılacak yerler var, yapılmayacak yerler var. Diyelim ki cebir denklemi çözme konusunda sen Harezmi'nin ya da Ömer Hayyam'ın cebir denklem çözme tekniklerini bugüne taşımanın bir anlamı yok. O formel yapılar ama diyelim ki onun sayı anlayışı ondaki felsefi mülahazalarını eğer bugüne taşınabilir tarafları varsa taşıyabilirsin mesela. Bunun gibi kastettiğim bu. Yani Geleceğe ilişkin bir eyleme kalkıştığımızda tarihsel tecrübemizi o yapıp etmelerimiz için anlamlı ise istihdam etmemiz ve bu şekilde sürekli insanımız anlamında geçmişi bugüne getirmek. Yani gelenekli olmak anlamında gelenekçi olmak değil de gelenekli olmak anlamında bu bir kelime oyunu değil. Onun savunusu yapmak değil onu istihdam etmek anlamında Onun bir gücünden faydalanmak şey. belki. Neyse artık çalıştığın alanla alakalı. Her konuda da bunu yapamazsın. Diyelim ki mimari tekniklerini sen bugün bir mimari bilimi var. O uygularken e, geçmişteki mimari teknikleri istihdam etmen ondan faydalanman. Demek ki mesela e, Selçuklu mimarisinde insan mekan ilişkisi nasıl kurulmuş. Bunu inceleyip onu bugüne yedirmen işte kastettiğimiz bu. Geçmişi bugünün parçası kılıyorsun o zaman. Ama bu şu demek değil. Bir bina yapalım tam Kapitalist sisteme göre oraya bir Selçuklu kartalı koyalım ya da Efendimse bir süsleme yapalım değil, süs olarak kullanmayacaksın. Anlamıyor Yedirmeyecek olsan bile onun mekan insan ilişkisini anla. Tabi. Kendin yeni bir tabii şey. Tabi tabii. yani evet. çok ilginçtir onlar bak yani e, klasik mimarimizde mesela havanın dolaşımını nasıl sağlıyorlar, e, çevreyle nasıl irtibat kuruyorlar, mekanın istihdamını nasıl mesela yurt dışında. E, Amerika'daki, Kanada'daki mesela bu konuda çalışan birkaç isim var. İslam mimarisinde mekanın kullanımı. Bu mekanın kullanımında mesela şeyin Mekke'nin Kabe'nin rolüne ona göre tayinler yapıyorsun değil mi? Ondan sonra güneşle irtibatı nasıl kuruyorlar mesela? Mekan güneş irtibatı. Çünkü güneş ışığı nasıl gelecek? Şimdi diyelim ki Mehmet Ed Muhammed Edirnevi'nin yazdığı Şehrin Fıkı adlı kitapta eee Öyle bir hesaplama yapıyor ki e, belirli bir e, yerde binalar kurulunca çeşme ile olan ilişkisi nasıl sağlanacak? Su hmm. ilişkisi. Komşunun aynı mahallede 20-30 ev var. Bunların güneşle olan irtibatını sağlarken mesafeler nasıl ayınlayacak? Komşunun ışığını kesmek. Burada, şimdi buradaki bu ülkeyi alırsın ama tutup oradaki binayı olduğu gibi bunu alamazsın. Yani neticede yapacağın bina farklı. Ama şu hassasiyeti gösterirsin canım. E, güneş ışığı komşu hakkı değil mi? Ondan sonra e, nedir? Bu i̇nce düşünmeyi sağlayan düşünce Tabii. nedir? Tabii. Bunu anlıyorsun. Yani kısaca şöyle, sen geçmişteki tecrübendeki ana kaygıları, ana soruları, bunun için hangi yöntemleri takip etmişler, kavramlar geliştirmişler, ne tür e, nedir onlarda cümleler kurmuşlar, bunları bilmem, bunları bugüne taşıman, yoğurman anlamında. Yani bunun tipik örneği diyelim ki, hani şimdi hemen aklıma geldi eee şeyin Amerikalıların e, Alman ordusunu Cezayir'de çölde yenmesi değil mi? Şeyin e, neydi o meşhur Alman e, generali var ya Çöl Kaplanı bak ismi aklıma gelmedi. Nasıl yeniyorlar? Kartaca Roma savaşındaki Romalıların taktiğini uygulayarak. Şimdi bak bu ta, aynısını mı uyguluyor? Hayır, alıp güncelliyor ama şu çölde iki ordu savaşırken nasıl bir taktik geliştirecek? Tarihte bunun tecrübesi nasıl mesela? ya da Turgut Cansever Hoca'dan e, işitmiştim işitmiştim. Göktelenler yapılırken yüksek e, tarihte yapılmış yüksek binaların işte minare özelliği mesela iç e, şeyde ne durumları iç merdiven yapılıyor ya evet. yüksek mesela bundan faydalanmak gibi ya da e, şey 68 Savaşı'nda İsrail'lerin Yavuz'un taktiğini uygulamaları. Hani te, arkadan dolaşıp eee evet. Tomomba'nın toplarını hale getirmeleri. Bak biçimsel hızlı örnekler bunlar. Evet. Bunlar tarihsel tecrübeler işte, olup biten bir olay nasıl e, insanlar tarafından ele alınmış, ne tür çözümler üretilmiş, buradan istifade etmek anlamında. Bu anlamda geçmiş sınırsız bir uzay ve insanlığın tüm tabii, birikiminin mirasçısı. Ve çok son derece oluyor. farklı yorumlarına da müsait o zaman daha sağlıklı bir şekilde yorumlamış olabilir, olursun bunu. Hmm. Diyelim ki mesela bak güzel bir örnek teorik bir örnek vereyim sana. Şimdi, e, Üzerine dayandıkları felsefi ve bilimsel ilkeler değişmekle birlikte şunu tartışıyor mesela bizim e, alimlerimiz. Evrende bir düzen var. Görünüyoruz, belirli tekrarlar var, örüntüler var, patternlar var, süreçler var. Bunlar yasalılığın nedeni. Burada, tabii o dönemde yasa kavramı henüz yok ama belirli bir o düzeni veren e, bir kanunluluk var evrende. Bunun mesela e, görünmeyen, maddi olmayan bir zemini var mı? Çok, çok güzel bir soru bu. Felsefi bir soru. Yani evrendeki düzenin evreni aşan bir, e, e, nedir onunla alttan akan bir yazılımı var mı mesela? Bunu sorgulayıp tartışmak, aa ne kadar ilginç bir soru deyip, bunun üzerinden bugün de yap, yaptığın şey bu zaten. Anlatabiliyor muyum? Ya da matematiksel nesnelerin ontolojisini tartışırken, geliştirilmiş kavramları, or, nefsül em teorisi gibi, yani teknik şeyler bunlar ama, meselenin e, çerçevelenmişsini söylüyorum. Herhangi bir önermenin doğruluk kriteri nedir? İşte bugün truth maker teori diye tartışıyoruz biz bunu. Ya da anlatabiliyor muyum? Bu x y'dir dediğimde bu x'in y olduğunu doğrulayan zemini nasıl oluşturacağım? Bunu tartışmış Sen buradan faydalanabilirsin. Bunu hemen hemen her konuda görmen mümkün. Anlatabiliyor muyum? Bugün sen bir doğrulama teorisi geliştireceksen, mantık ya da felsefe yapacaksan Oradaki, biz bugün Aristoteles'ten de faydalanıyoruz canım. Platon'a gidiyorsun, Parmenides'e gidiyorsun. Hatta onların demediği cümleleri onlara da söyletiyorsun. Aynı bir konu. Sadece Türkiye'de mi oluyor değil Yok tüm yo, dünyada oluyor. Oho hiç merak etmeyin. Yani ben e, e, öyle Tales okudum ki iki cümlesi geldi günümüze. Tales'den sonra insanlık ne keşfetti şüpheye düştüm mesela. O mübalağa. <Gülüyor> Tabii. Yani <Gülüyor> o biraz şey gibi. Şimdi biz genelde Türkiye'den denir ya, kuantumu Kur'an-ı Kerim'de buluyorlar. Evet, evet. İşte, ya ol Aristoteles'te de buluyorlar. Bu insanlığın ortak bir şeyi, zihin durumu. Yurt dışına gittiğimde ilk dikkatimi çeken şey oydu zaten. E, modern bilim ve Budizm. Modern bilim ve İstiyon. Tabi bir sürü hmm. kitap var. Meğer Budistler de bulmuş her şeyi. İçin ilgisi bulunduktan sonra, onlar icat ettikten sonra buluyorlar. Aynı şeyi felsefe tarihinde de yapıyoruz biz. Evet, düşünce tarihinde. Tamam. yani e, Kindi Relativity'yi bulmuş, Aristoteles kuantumu buluyor, e, Tales bilmem neyi buluyor. Bunlar e, o kültür zayını aşmakla alakalı. Dedik ya yorum yoruyor adamı orada yani. Evet. Onları yoruyorsun, haksızlık yapıyorsun onlara. Onların derdi değil o. Yani sizin herhangi bir diferansiyel, ikinci dereceden bir diferansiyel denklemi çözmek için bilmeniz gereken asgari matematik ne? Onun bir listesini çıkar. Nasıl çözsün adam bunu yani? Yaptığımız o biraz. Eyvallah. Hocam şimdi bana devamlı işaret ediyor. Ne oldu bitti ee... mi? Çoktan bitti ama çok da güzel devam ediyorsunuz diye bölmekte de istemiyorum. E, fakat mecburen böleceğiz. E, maalesef bitti hocam. açlıkta. da. Peki. E, i̇yi de gidiyorduk aslında ama bir başarı olarak e, ilk defa il ilan ettiğimiz beş başlığı bağlamış olduk hocam. Elhamdülillah. Ama bu senin sayende oldu. Bayağı koşturdun. Saatte 270 kilometre hızla. Bugün hocam geçmiş meselesini ve gelenekte kurulan ilişkinin beş ayrı formunu, biçimini ele aldık. Ve bence bütünüyle açılmış oldu. Almak isteyen, temas kurmak isteyen herkes için. İnşallah. Benim açımdan öyle oldu en azından. Değil Efendim bir soruların peşindeyi daha bitirdik. Bu sefer ilan ettiğimiz bölümü bağlayabildik en azından. Haftaya cumartesi saat 22'de yine burada... Başka soruların peşinde olacağız. Hayırlı akşamlar. Başarı olarak sık sık tekrar <gülüyor> ettiğini <gülüyor> iyi akşamlar diliyorum benden. Hayırlı akşamlar.